Yeah Çıkkası Merhaba Kainat. Bugün 15 Eylül Çarşamba. Yıl 2010. Ay 9. Gün 258. Hızır 133. 1431 Hicri Şevval 7. 1426 Rumi Eylül 2. Günün tarihi. 8 yıl önce bugün 15 Eylül 2002'de tiyatromuz ustalarından Şükran Güngör İstanbul'da vefat etti. 189 yıl önce bugün 15 Eylül 1821'de Amerika ülkelerinden Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras ve Nikaragua İspanya'dan bağımsızlıklarını ilan ettiler. Günün malumatı. İstanbul'u alıp Gülistan yapan Fatih ağaca, ormana, çiçeğe, yürekten vurgun bir kişiydi. İstanbul'da yaptırdığı sarayların çevre yanını ağaçlarla, bahçelerle bezemişti. Haliç'te kendi eliyle selvi ağaçları dikmiştir. Beykoz'daki ünlü Tokat Tokat Bahçesi de Fatih'in isteğiyle kurulmuştur. Fatih şiirlerinde gül, lale, servi, çam, menekşe, erguvanı terennüm ettiği gibi giyimlerinde de çiçekli dallı karanfilli elbiseler giymiştir. Onun çiçeğe olan ilgisini elinde gül bulunan bir minyatürde de görüyoruz. Yemek listesi gün 258. Şinitzel tavuk, pilav, zeytinyağlı çalı fasulyesi, salata, meyve.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 Kes, açık radyo burası 94.9 açıkradio.com ve onun açık gazetesi Ömer Madra, Abi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Swingin' Blue Jeans grubundan Les Braid basçı ve klavyeci grubun kurucu elemanlarından biri onun 1937'de Liverpool'da doğumunu. Kutluyoruz. 2005'te ölmüştü kendisi. Yine Liverpool'da doğduğu kentte. O Liverpool'un yetiştirdiği ünlü rock gruplarından biri. The Swing and Blue Jeans. Onların You're No Good adlı şarkısıyla açılışımızı yaptık. Taha 1964'ten gelen bir şarkıyla. Evet haberlere de bakabiliriz. Şimdi özellikle... Dünya gezegenin haliyle ilgili çok can yakıcı haberlerde olduğunu söyleyebiliriz. Bir yeni rapor çıkmış. The Guardian gazetesinden John Vidal'ın bildirdiğine göre, yani sağlık koşullarının, su sıkıntılarının, iklim değişikliğinin, küresel iklim değişikliğinin ve çevre yıkımının sonucunda gezegenin kendisiyle savaş içinde olduğu gibi korkunç bir tablo çıkıyor. Ee, ve özellikle Afganistan'daki bir duruma bakarak gitmişler. Çünkü bütün Afganistan'ın e, bir çeşit mikrokozmos olarak dünyanın haline de bir gösterge olduğu söylenebiliyor. Ve bütün e, verilerin çoğunu negatif hiç bir hükümetinde başarılı olduğuna dair bir kanıt yok dünyadaki ülkelerden ve şu anda 17 bin bitki ve hayvanın da türünün tehlikede olduğu, dünyanın balıklarının da yetersiz olduğu gibi balık stoklarının yani yüzde 28 gibi aşırı tüketmeden dolayı hızla onun da tehlike altında olduğunu belirten haberler var. Üstelik mesela FAO'nun yani Dünya'nın Birleşmiş Milletler'in Yiyecek ve Tarım Örgütü'nün rakamlarına göre bu dün salı günü açıklanmış olan rapora göre dünyanın açlarının sayısında azalma görülüyor. Aslında bu tam kutlanacak bir şey. Çünkü ilk defa 2010'da 15 seneden beri Açların sayısında bir azalma görülüyor diyor, açıklanmış. Hı hı. Bunu tam kutlayacakken diyor Interpress haber ajansından Paul Virgo yazmış. Üstelik de az, azımsanmayacak yüzde ona yakın bir küçülme olmuş açların sayısında açların rakamında 98 milyonluk bir düşüş yani 100 milyon insan daha az aç olarak yatağa giriyor 2009'da. 2009 seviyesinde. Fakat e, hatta eğer bu bu gidişle yapılacak olursa da milenyum hedeflerini de belki de tutturmak mümkün olabilecek. ihtimal de, var mıymış? Görünüyordum maalesef yokmuş. Evet yani, birden ben de evet, acaba, heyecan verici geliyor. ...fakat kısa vadeli... ...küresel ekonomik iklimdeki ...ki kısa vadeli bazı... ...şansa bağlı aslında... ...düzelmelerden gerçek düzelme... ...değilmiş ve boş... ...midelere karşı yürütülen mücadelede... ...kalıcı bir... ...ilerlemeden bahsedilemeyeceği söylenebiliyor... ...yani bu... ...çok çeşitli sebepleri var ama... ...daha çok... Bunun alınmış bir tedbirlerle, akıl yoluyla alınmış tedbirlerden çok şansla ilgisi var demiş. Mesela Oxfam International Kuruluşu'nun başındaki insan ve ayrıca da daha da ürkütücü bir şey söylemiş. Yeni bir dünya küresel gıda krizi her an patlayabilir demişler. Yani bilgi Hı. var. <gülüyor> Patlamamış mı? Yani çünkü bir yandan da şey hatırlıyorum. Geçen hafta ve önceki hafta verdiğimiz haberlerde hem buğday fiyatlarının iki katına çıktığını hem ciddi bir kuraklık ve seller sonucu e, tahıl sıkıntısı dünya çapında çekildiğini ve e, açlığın çok daha ağır bir şekilde bu sene vuracağını söylüyorlardı. Evet ama son rakamlar şimdilik açların sayısının azaldığını geçici olarak gösteriyor. Fakat şu da var yani yeni bir gıda krizi şöyle hükümetler... Yani esas burada eksikliği olan şey irade deniyor. Yani hiçbir hükümet tedbir almıyor deniyor. Tabii bunun sebepleri silahlara ve başka şeylere yatırılmasından dolayı. Fakat hükümetler bu şeyin altında açlığın altında yatan temel sebepleri ki işte biraz önce senin de dediğin değindiğin gibi fiyatların inip çıkması yiyeceklerde ve On yıllardır tarıma hiçbir yatırım doğru dürüst yatırım yapılmaması, küçük tarımın korunmaması ve tabii başta gelen iklim değişikliği ve onun yol açtığı kuraklık sellerle ürünlerin yok olması gibi sorun daha Pakistan durumu önümüzde. Yani kırsal bölgelerdeki yoksul halkın kendilerini beslemesine yol açacak diren, dirençli bir Topluluklar yaratmak için yatırım yapılması lazım. Bunun bazı örnekleri de çeşitli ülkelerde görülmüş. Bunların artması gerekiyor. E, FAO bir online olarak yani internet üzerinden de bir dilekçe kampanyası başlatmış bu, bu yılın başında. Yani bu açlık adaletsizliğini açlığın getirdiği adaletsizliği hükümetleri zorlamak için. Ee, bu salı işte raporun açıklandığı günde 721 bine ulaşmış fena değil aslında bir online kampanya için hı hı. ama tabii milyonlar ve milyonlarca insan televizyonlarının ve alışveriş merkezlerinin başında futbol ekranlarında ya da daha sonra işte lokantalarda veslem lüks yemeklere gidiyor finan diye de devam ediyor. Ve FAO'nun genel yöneticisi Jacques Diouf bir basın toplantısı yapmış. Her 6 saniyede bir çocuğun öldüğü ve tamamen şeye bağlı olduğu, beslenmeye tersine ve açlığa bağlı olarak 6 saniyede bir bir çocuğun öldüğü bir dünyada, dünyanın en büyük trajedi ve skandali, kepazeli açlıktır demiş ve bu kabul edilemez demiş. Tabii bunun... Ne kadar kabul edilemez olduğunu da daha sonra hükümetlerin tabirlerinden göreceğiz. Aynı gün Interpress'ten de gene bir haber daha var. O da su sağlık konularında zirve çökmüş. Stockholm'da bir haftalık uluslararası konferansın sonunda hiçbir şey çıkmamış. Bunu da koyalım. Yani su stresinin aslında hem yerel hem de bölgesel seviyelerde Çatışmalara ve giderek daha da büyük çatışmalara, savaşlara, sınırlarda filan çıkmasından bahsediyorlar. Bu da Talif haberi Interpress'ten okuduk. Böyle gidiyor haberler. Buna karşılık endüstrinin çeşitli şirketlerin her durumda kendi çıkarları uğruna genel tedbirler alınmasını engellediğine dair haberlerde birbiri ardından geliyor. Mesela Reuters'dan. Son haber dünya, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yiyeceklerin güvenli beslenme sisteminin ciddi bir tehlikede olduğu haberi var. Kısa bir haber ama vurucu yani 550 bin yumurtanın yani yarım milyardan fazla yumurtanın geri çekilmesine yol açan Salmonella krizinin daha sonra senatordan hiç olmazsa daha sağlam bir kanun çıkmasına yol açacağı beklenirken ...müthiş bir kulis varmış... ...şirketlerden, yumurtacılardan... falan olmasın diye... ...aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin... ...hem ticaret odaları... ...hem enerji... ...grupları... ...harcama yapılmasın... ...iklim değişikliği konusunda diye... ...bir mücadele veriyorlar... ...durum gayet açık bir savaş... ...yani üstü örtülü... ...ama açık bir savaş aslında... ...tabii... Bir haberde Amerika ve Rusya'nın kalkınmakta olan ülkeleri silaha boğduğu yolunda böyle de anlaşılabilir, yorumlanabilir değil mi okunabilir. Yani işte 2009 itibariyle 58 milyar dolarlık silah anlaşması yapılmış ABD kongre üyeleri için hazırlanan silah anlaşmaları raporu bunu söylüyormuş. Birleşmiş Milletlerin 30 milyon insanın ihtiyaçlarını karşılamak için insani yardım çağrısı ise 7 milyar dolar 2009 için. 58 milyar silah, 7 milyar da işte, işte çeşitli işleri halletmek için kullanılan para diyebiliriz. Hmm. Bayağı iyi. Yani işgal ettikten sonra aslında iyi silah satışı oluyormuş. O da bilginiz olsun. Silah işine girerseniz bir ülkeyi işgal ederek başlayabiliyorsunuz işe. Evet, önce işgal sonra satış. Yani mantıksız değil zaten. En nihayetinde niye işgal ediyorsun? Ee, böyle yani bilmediğimiz bir şey değil hala ve hala silah almayı tercih ediyorlar. Ama evet. buna karşı da gittikçe şişen bir başka tepki daha var. Yani bu grev dalgaları artık gittikçe daha sert ve gittikçe daha sık şekilde dünyanın çeşitli yerlerinde ortaya çıkıyor. Tabi sendikasyonun olduğu yerlerden bahsediyoruz. Ee, İngiltere'de Aslında olmadığı olmayan yerlerde bile Çin'de bile müthiş evet. bir hareket olduğunu da okumuştuk daha. Gıda ayaklanmaları ayak yani. vesaire gibi çeşitli şeyler de oluyor. Halk hareketleri İngiltere'de Türkiye'de olmuyor. Gerçi niye olmuyor olduğuna dair de belki bugünkü gazetelerde başka şeyleri söylemekte e, mümkün. Bugünkü gazetelerden anlaşılabilecek olan aslında e, sermaye sahibinin altı kuru keyfi yerinde diyebileceğimiz bir şey. Ama e, küresel perspektife devam edelim. E, önemli kararlardan biri İngiltere'de çıktı. İngiltere'de sendika konfederasyonları, e, daha sendikalar konfederasyonu daha doğrusu TÜK, e, ...yıllık toplantıda ortak hareket... ...kararı aldı. Bütün sendikalar... ...daha doğrusu bu durumda ortak... ...dayanışma, grev dayanışma. yani, dayanışması... Yani. Evet. ...bunun anlamı aslında her grevin... ...genel greve dönüşecek... ...olması üç aşağı beş yukarı... Ee, ...genel sekreter Brandon Barber şey demiş... ...büyük kesintiler... ...İngiltere'yi daha karanlık, vahşi ve korkutucu bir yer haline getirecek... ...buna direnmeliyiz... ...demiş... Ee, Başbakanlıkta şey diyor ya bütçemiz yok yani bütçe açığı var bildiğiniz gibi değil yoksa dükkan sizin yani ayıp ediyorsunuz diyor ee, ama tabii hani işçiler e, lafla karın doyuramıyorlar bunun üzerinden de başka türlü bir sıkıntı çıkıyor ortaya ee, 200 milyar dolar civarıymış bütçe açığı e, Britanya'da mı? Evet bu 200 milyar dolar civarındaki bütçe açığının sendikalar e, şey demişler yani hani e, %45 ila 40 kamu harcamalarından kesintiye gidip kapatmak olmaz demişler kimse grevi hafife almıyor ama demişler değil mi maaşlar ve sosyal haklar konusunda da bir saldırı var ve grev kararı alınca da sendikaları ve konfederasyonu yanlarında kendilerine desteğe hazır bulunacaklarını da kaydetmişler dayanışma grevi önemli grevler için herhangi bir tarih belirlenmemiş ama Bundan sonra birlikte hareket edileceğine dair karar olması çok önemli Çünkü şu anki tartışmanın bir diğer boyutu şey ya şu anda böyle gerekiyor kriz var hani iyi günler gelince iyi olacak şimdi kötü günler kötü falan gibi bir şey anlatıyor İngiliz burcu vasisi daha fazla Bununla ilgili de Barbır şey demiş tersine kamu hizmet tersine kamu hizmetleri ve refah devletinden geriye gidiş anlamına geliyor bunlar ekonomik gereklikten çok daha devleti küçültme ideolojisi güdüsüyle hazırlanmış bir siyasi proje bu diyor. Evet. Ee, yani aslında demin söylediğimiz bu silahlanma üzerine rakamlarda İngiltere'den bahsetmedik ama e, bu bütçe açığını kapatmanın çok kolay. Başka yollarını da ben görebiliyorum mesela. Bahsedebiliriz de aslında. Yani Orta Doğu'yu kapsayan yakın Doğu bölgesine en fazla silah satanlar listesinde ikinci Britanya. Amerika'nın ardından. E güzel. Gayet karlı yani bu konuda. Yani Afrika'ya Çin Önde gidiyor. Anladım. Latin Amerika'ya ya da Rusya silah sağlıyor. Yani güzel bir coğrafi dağılım var. Bir anetin haberinde haber merkezinden gelen bir haber. Ee, yani aslında bu silah işleri çok iyi oluyor. Ee, her vatandaşın birer silahı olması durumunda belki de bir eşitlikten bahsedebiliyor olacağız. Mı? En azından parmağınızda olan kazanıyor olacak. Evet, büyümeden de bahsedilebilir o zaman e tabii bir sürü kurşun yakılacak çünkü panikle tek kurşunla bir insanı öldürmek çok kolay değil hem e, çok kurşun hem çok silah fena değil yani e, mesela bugün Yeni Şafak gazetesi harika bir hizmet sağlamış tabii Yeni Şafak'la hiçbir alakası yok e, diye de bakmak mümkün nedir anlatalım bir adet e, A4 boyutunda kuşa kağıda 100 gram baskılı e, işte renkli bir ilan çıktı yeni şafağın içinden bimlemle af tüfekleri diye ee, işte yaklaşık 10-12 model ve bir de e, zoomlamalı ve dörtte bir yaklaştırmalı dürbün e, var. İşte güzel tüfekler gerçekten biz beğendik. E, fiyatlar da hiç fena değil ki zaten şirkette iyi fiyatlar olduğunu söylemiş. Mesela 840 liraymış avcı tipi 71 santim şarjörlü tüfek. Şimdi 720 liraya düşmüş falan filan. Avladığımız geyiklerin de bütününü koridorda sergileyeceğiz kafalarını. Bunu yapabiliriz. Üstü üstlük harika. 10 yıl garanti veriyorlar. Kredi kartı, nakit çek, nasıl ödersen öde. Yanında bir sürü hediyesi var falan filan. Böyle tüfek satıyorlar. Bildiğiniz katlamalı mesela hani o çatışma filmlerinde falan gördüğümüz tüfeklerden var falan. Güzel bir şey. yani bunları yani silah reklamı alabiliyor olmak herhalde ilginç birisi olsa gerek. Herhalde Yeni Şafak'a soracak olsak şunu söyleyebilir. Ya biz sonuç olarak bir şirketiz ve kar etmemiz gerekiyor. Bu sebeple de kim gelirse alıyoruz diye. Yakında bir şişme bebek şeyi açmayı düşünüyorum. Şirketi. Bakalım bir bulabilirsem Bu parasını. tüfeklerle mi bulacaksın? <gülüyor> <gülüyor> Yok Yeni Şafak'a ben de reklam hazırlattıracağım bakalım. Verebilecek miyim reklamı? Hani çünkü tüfek bence hani ahlak üzerinden gidiyorsak daha ahlaksız bir reklam. Baya pornografik. Ama neyse evet. böyle de bir şey var işte. Ama işte Almak Türkiye İstatistik isteyenler... Kurumu'nun açıkladığı büyüme rakamlarına göre Türkiye ikinci çeyrekte %10.3 artış kaydetmiş. Çok büyük bir büyüme diye haberi de veriyor gazeteler. Demin bahsettiğim buydu. G20'nin büyük büyümesini elde etmiş Türkiye. Ekonomik anlamda ve diğer ülkeler gıptayla bakmaktaymış. Bunlar da tabii gazete fantazileri birinci sayfadan yıl sonunda %6 ila 7 büyürüz demiş sanayi bakanı Nihat Ergün de ee, ama özellikle büyümenin motoru inşaattaymış İnşaat sektörü %22'ye yakın çok yakın oranda büyümüş imalat sektörü ve mali sektörde %15 civarında büyümeler kaydetmişler tabi silah ve büyüme derken Bence ikisini birden birleştiren en güzel haber de Radikal'de görüyoruz. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında silahlı bir olay yaşanmış. Yani bir yanıyla bu tip programlarda eninde sonunda <gülüyor> diyebileceğimiz durumlardan biri bir kadın sevgilisi kocası bir aradalar falan filan. Ya böyle programlar yapılıyor. ve ya, Evden kaçan eşini bulmaları için başvurduğu programda. Ertesi gün eşini ve beraber yaşadığı iddia edilen kişiyi gören kişi çılgına dönmüş 41 yaşında. Silahıyla stüdyosunu basmış. Silahının ruhsatlı olup olmadığı yazılmıyor haberinde. Ya bunun çok önemi yok. yani Reklamı Aa, yapılan ama. güzel bir aletten bahsediyoruz evet. lütfen. Biraz kolaylık sağlayın siz de. Evet doğru haklısın. Özür dilerim. Düzeltir özür dilerim. Ee, ve eşinin sevgilisi olduğu ileri sürülen kişiyi kulağından vurmuş. Stüdyoda oluyor bu. Yayına oğlunu da alınarak katılmış üstelik. Yani, Çok güzel. Gayet iyi olmuş program. Y Yeni Bosna Çoban Çeşme Caddesi üzerinde bulunan stüdyoya gelmiş. Belindeki silahı çıkartıp stüdyonun bahçesinden itibaren ateş etmiş. Program personeli elinden yaralanmış. Sonra sevgili olduğu iddia edilen kişiyi de görüp kurşun yağdırmış. Kulağını sıyıran kurşun filan. Sonra ayakta tedavi edilen iki yaralı ifadeleri alınmak üzere bahçelievler Asayiş Büro Amirliği'ne sonuç etkisiz hale getirilmiş. Güzel. Ee, yani mesela şu anda hani herhangi bir öldürmesi vesaire de olmadığı için büyük ihtimalle... Ratingi Yakın bir zamanda programın. Ya Rating açısından bence Hiç fena değildir bu durum tabii yani Onlar da çok üzülüklerinden şey. eminim Ve bunu söylemişlerdir ama e, Vuran arkadaş mesela herhalde Çok yakında dışarı çıkacaktır Sadece bir kulak bir el vurmuş çünkü evet. Hani e, çok sorun Üstelik değil. namus meselesi de var. Üstelik üstelik, üstelik. E, Hakikaten ama tabi burada bir tahrikten bahsetmek mümkün Çünkü televizyonlar e, Kamuoyu mahalle Eş dost akraba falan filan baya hani tabii afişe ediyor olma durumu herhangi bir şeyi mantıklı ya da mantıksız beğenelim beğenmeyelim e, tahrik edici olabilir. De bunlar değil benim daha çok düşündüğüm hızla dışarı çıkacağı çıktığında her yeni şafa kalmayı başarırsa mesela e, bu sabah mesela diyelim ki savcılık çıkışı e, en azından av tüfeklerinden nerede kaça ve e, hangi koşullarda alabileceğini biliyor olmak gibi bir güvene sahip. Şimdi silah el koymuş olabilirler çünkü. Yeni bir silah gerekiyor olduğunda. Ya etmezler mi ruhsatlıysa? Bilmiyorum, hakikaten onu da bilmiyorum. Ruhsatlıysa çıkışta buyurun deyip veriyor olabilirler mi tabancayı geri? Tabii. Değil ya değil da bir süre sonra emanete kaldırılır önce. Değil mi? Davanız sonuçlansın, ardından vereceğiz. Neyse, emanet zaten anladığım kadarıyla giden bütün bilgisayarların çürük dönüyor olmasından, oraya giden metal şeyler pek iyi dönmüyorlar beyim de zaten bunun aleyhinde de yayın yapalım biraz. Yani daha iyi korunmalı emanete kaldırlar. <gülüyor> Efendim tabancamızı veriyoruz. Davalar zaten yavaş. Üç sene sonra pastı geliyor böyle olmaz rezalet diye. Evet. Evet. Bu arada grev bir adet daha grev haberi de vermek mümkün. Ee, o da İsrail'den e, bir grev haberi. Ee, en büyük havalimanı çalışanı Ben, Gu ben Gurion'un e, çalışanları. Emeklilik şartlarında değişiklik önerildiği için değişiklikten kasıt şu e, maaşta kesinti e, emeklilik yaşında yükselti diyebileceğimiz o bildiğimiz şey. E yani. Onlar, çok... da e, onlar da zorda. Onlar da zorda tabi evet. İngiltere'ye önerdiğim reçeteyi onlara da önerebilirim ama her hastaya aynı reçete diye iyi bir doktor olmadığım söylenebilir. E, ama neyse. pratisyen hekimliğe başlamanın da zamanı artık... Gelen geleni müşteriden pardon hastadan geçinmiyor. Valla bu hastaları iyilecek doktor ayaklarına gidiyor e, grevlerle aslında. Bence evet. çünkü şu olmuş e, havalimanı çalışanları sendika ile konuşmuşlar. Sendika e, havalimanıyla bin bir kere konuşmuş falan mı? E, yani maalesef efendim bütçede bir açık var inanmazsınız falan diye o hikayeleri onlar da dinlemişler. Ee, o yüzden siz artık daha çok çalışmalı ve daha az almalısınız. Evet, evet diye anlatmaya çalışmış. Britanyalı meslektaşlarıyla konuşmuşlar mı? <gülüyor> Bence konuşmaya <gülüyor> gerek yok. Bu bir çeşit telepatik e, hani. Sermayeyi biriktirirken büyük ihtimalle belli düşünceleri de bir köşeye aynı şekilde biriktiriyor olma ihtimali var insanların. Çünkü nasıl koruyabileceğine dair karşı tarafa bir şey anlatman gerekiyor. Belki de aynı programları seyrederek mesela Müge ile Tatlı Sert'i de seyrediyorlarsa diğerleri. İngiltere'de ve İsrail'de tane, evet. Olabilir tabii. Her <gülüyor> türlü bilgiye sahip oluyorlardır. Yani biraz şey gibi geliyor bana hani çok zenginim. Cebimi de mu o anda parayla. Çok zenginden kastım o işte. Diyelim ki bir milyar var cebimde. Ee, gelip Volkan ya bir 200 lira borç versene dediği zaman... E, ...benim üretecek olduğum çeşitli e, uyduruk kaydırık... ...ya veririm ama şu anda şimdilerin işte başka büyük versiyonunu yaşıyoruz. Daha şık, çok, daha kalabalık milyar dolarlar falan filan. Ama e, ahlaksızlık boyutu aynı. <gülüyor> Yapacak pek bir şey yok. Neyse İsrail'deki çalışanlar... Tam greve çıkamamışlar. Büyük ihtimalle güvenlik. zaten 1001 bin bir tane sebebi vardır bunun çıkamamalarının. Ee, uçaklar inebiliyor İsrail'e. Ama uçaklardan valizler İsrail'e inemiyor. <gülüyor> bu da ilginç ama bu kötü. Çünkü tatil ve seyahatlerin en yoğun olduğu ah, zamanmış ah, BBC ah. Türkçenin haberine göre. Yani insanları mağdur ediyorlar öyle mi? Evet. Halbuki daha az paraya çalışıp daha geç emekli olsalar ne olacak ki? Hiç yani ayıp ediyorlar bence ama kısmi Neyse. grev bu. E, fakat bu sefer iyi bir adaş buldum sana işte. Evet evet. İlk e, Türkiye'deki haberlerde geçen iyi tırnak içi adaşım Avin Nisan Cohen. Ben de arıyorum iyi bir Ömer dikkat et. <gülüyor> Sende de pek bir kolaylık yok hakikaten. Görürsem söz hemen söyleyeceğim. E, kendisi İsrail havalimanları idaresi çalışanları sendikası temsilcilerinden biri imiş. E, demiş ki son olarak ya biz greve başlamadan epeyce söyledik bu işin tadı kaçacak diye. pek umursamadılar. Dinlemediler. Süresiz grevdeler e, İsrail'den uçaklar kalkmıyor. İsrail'e inen uçaklarda da üstünüze ne varsa onunla devam ediyorsunuz yolunuza. E o kadar artık. Değil mi? Kadı saatinde. kızında bile bulunur. Bu silah ve şeyden de devam edecek küçük bir haberim var. ...silah ve ticaretten... ...Pakistan'da Amerikan füze saldırıları... ...14 ölü bırakmış... ...küçük bir detay olarak... ...yani okumasak... ...bu, bu akılda bile kalmayacak... ...ve daha söylendiği anda onu sılacak... Şuradan Bayağı ağızdan buhar olarak çıkıyor zaten... Evet. <gülüyor> ...ilk saldırıda... ...iki saldırı olmuş... ...bir pilotsuz uçak... ...Kuzey Veziristan'da... ...Şaval bölgesinde bir militan üstüne... ...çok sayıda füze atmış bir ikinci saldırıda toplam on dört olmuş. Sadece bu ay içinde on bir füze saldırısı. Bunlar insansız hava araçlarından, her onlardan yapılıyor. Ya yani da her on bir markaysa o zaman İHA diyelim. insansız, i̇nsansız hava. hava aracı değil mi? Çünkü biz de, biz Türkiye burada artık sektörün rekabeti içinde olanlardan biriyiz. Üretiyoruz onlardan. Evet. Bir de, de çok... Öyle haberler çıktıydı <gülüyor> Çok lezzetli bir haberdi. Fransa'da Tele kulak dinleme skandali var Onu da hemen halledelim Le Mont dinleniyormuş Basit bir şey canım ama, ama çok Kesinlikle. güzel detayları var yani Şimdi bu L'Oreal skandali patladı hı hı. Onunla ilgili araştırmalar yapan Muhabirlerinden birinin Fransız MIT'i ya da iç istihbarat Yönetim Merkezi'nce DSRI varmış. Onunla izlendiğini söylüyor. Manşetten diyor. Le Monde diyor ki bizi dinliyorlar diyor. Kaynağımızı açıklamamızı açıklamadık. Onun üzerine hükümet istihbaratı bizi dinliyor diyor. Ama bu kanunlara göre suç ve konuyu yargıya taşıyacağız diyor tabii. Zorla kaynak açıklatmak. L'Oreal skandalı kapsamında Çalışma Bakanı Eric Wörth Korkunç yolsuzluklardan haberleri vardı. Sarkozy çok rahatsız olmuş. Hadi demiş istihbaratın başına da... E, ...kendi adamlarını getirmişmiş zaten. Şüpheli isimlerden Adalet Bakanı üst düzey bürokrati... ...David Senat'ın telefonunu dinlemeye başlamışlar. Yani içimizde köstebek var demiş Sarko. Kim kimin o, içindeymiş? Pardon... Hükümetin içinde bir köstebek varmış. Le Monde ve kendi bakanını, Adalet hı hı. Bakanlığı'nın üst düzey ve evet. müsteşarını dinlemeye almış şey. Tamam. Sarko. Mahkeme i̇şte, kararı ile Burada önemli olan bu. Mahkeme falan yok mu? Ne mahkeme? Kendi hükümetinin adamından bahsediyoruz. Ama hani dinleyebilmen için en nihayetinde polislere mesela kardeş şunu dinleseniz demen de gerekmiyor Aha, mu? Evet gerekiyor. Bu olmamış. Hayır bir de böyle bir şey olmadı demiş şey Sarkozy hükümeti. Ne diyorsun? Demiş. Dinlenmedi Monde, diyor yani. Dinlenmedi. Ve şimdi Gerard Davé Le Monde'un muhabiri de bu bürokratı arayıp bazı bilgiler almış. Hah demişler. İşte sızdıran adamı bulduk. Budur. David Sena'dır. İşte bu konuşma dinlenince David Sena'nın köstebek olduğu kesinleşmiş ve öğrendik senin köstebek olduğunu istifa et demiş Bakan <gülüyor> bakan Aljomari'ye. Ya şahane bir haber aslında bu. Le da bütün bu iddiaları ve suç duyurusunda bulunduğunu dün birinci sayfasından verince Fransa Cumhurbaşkanlığı çok hızlı bir cevap vermiş. JET yanıt diyorlar. İddiaların tamamı yalan Cumhurbaşkanlığı hiç kimseye böyle bir görev vermemiştir demiş. Le Monde Genel Yayın Yönetmeni Erik Fottorino da Elize'nin gizli servisi kullandığı yolunda biz de elimizde belge var. Savcılığa gideceğiz deyince ne olmuş dersin? Hodri Meydan demesini e, tamam. bekliyorsun değil mi? Hayır e, öyle olmamış. Elize Sarayı geri adım atmış. Ve? Ya bir soruşturma yapıyoruz. Cumhurbaşkanı Sarko'nun istihbarat örgütünün başına atadığı yakın arkadaşı istihbarat genel müdürü Frederik Şönerin ama telefon filan dinlemedik. Soruşturma yapıyoruz. Kurallara uygun bir soruşturma yürütüyoruz demiş. Anladım demiş Lemon gazetesi de gene de başvuruda bulunmuş. Şimdi ortalık kaynıyor. Sarko Gate deniyor buna. Bir şey hatırlatıyor musun? <gülüyor> hatırlatıyor hakikaten ama bakalım ne olacak. Sonuçlarını görmek lazım. Çünkü gayet pişkince e, olmuştur ama böyle gerekmiştirdir falan diye de devam edebilir. Çünkü Sarkozy artık hani e, faşistlik ve ırkçılıkta gerçekten at koşusu. Evet. içinde olan bir örgütlenme. Çinlileri olduğu gibi zaten atıyor. Bu arada bir de kan davası varmış. Le Monde, eski Le Monde olmanın çok uzağında tabii Fransa'da. Ama evet. buna rağmen Sarko hiç sevmiyormuş ve kan davası varmış Le Ve gazetenin satışı söz konusu olunca... Bir patrona, kendi arkadaşına satılma satılmasını istemiş Sarko. Hı hı. Fakat ilginç bir şey olmuş. Le Monde çalışanlarının tamamı karşı oy kullanınca gazete başkasına satılmış. Sarko'nun arkadaşına satılamamış. Böyle de bir kan davası devam ediyor yani. Hoş olacak. Bence bu tatlı sert programlarından bir kısmını... Biz de açık gazetenin bir bölümünü... Abi ve Ömer'le tatlı serte çevirsek mi acaba? E o zaman önce şu tüfeklerden bir tane Volkan'ı alalım, bulunsun. E, tabii. Yani. Değil mi? Hem güvenlik olur hem de cinnet getirirse rahat ateş edebilir. E, i̇yi olur yani. Abi Ömer Volkan La tatlı, tatlı sert tatlı. ve barutlu. Açık <gülüyor> kaste. Hippie, Hippie Shake adlı şarkıyı The Swingin' Blue Jeans'dan dinledik. Bu da Les Braden adına çaldığımız doğum günü münasebetiyle çaldığımız ikinci şarkıydı swingin Swingin'in Blue Jeans'dan. Evet Açık Radyo 94.9, Açık ve Açık Gazete devam ediyor. Barut kokulu programımızla sizinle beraberiz tekrardan. Fakat artık e, şimdi belki de iyi bir yani çok acı ama iyi bir haberle de devam etmek e, gerekebilir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ranting davasında Türkiye'yi suçlu buldu Türk devletini de yargısında suçlu buldu Dink'in can güvenliğini sağlayamadığı gerekçesiyle Türkiye'yi de para cezasına mahkum etti. Burada tabii önemli Hı. olan ee, ne para cezası ne kaç para olduğu herhalde ondan öte Türkiye'nin hangi suçlardan mahkum olduğu yani e, gerçekten ağır suçlardan mahkum Türkiye ve e, baya bu cinayetin içinde devletin bulunduğuna dair net bir durumdan bahsediyoruz artık mahkeme kararıyla birlikte içindeden kasıt ihmalle olabilir öyle olabilir böyle olabilir şöyle olabilir nasıl olduğuna dair tabii ki ahimin işi olmadığından böyle bir karar yok ama e, gayet net Türkiye'nin bu cinayetle ilgili suçlu olduğuna dair artık elimizde mahkeme kararı var. Evet 3 yıl önce suikasta kurban giden Güpe Gündüz kendi kurduğu ve başyazarı olduğu gazetesinin önündeki caddede herkesin gözü önünde Güpe Gündüz katledilen suikastla katledilen e, ve en az bir kişi tarafından tetikçilerinin sayısı bile henüz bilinmiyor Hrant Dink'in ailesinin açtığı davada yaşam ve ifade özgürlüğünü ihlal etmekten ayrı ayrı suçlardan Türkiye'yi tazminata mahkum etti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi oy birliğiyle alınmış olması da önemli kararın. Çünkü çeşitli ülkelerin ad hoc olarak da yargıçları bulunabiliyor bu tip davada muhakkak hükümetinde o ülkenin mensubu olan yani tebası olan bir yargıç yoksa o, o zamanki o kompozisyon içinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ona ilave olarak ad hoc deniyor buna bir hı hı. de e, yargıçta girebiliyor ama oy birliğiyle almış işte kararı e, ve yargıtayında bunu ona nasıl, yani 301. maddeden suçlu bulunmuştu Türklüğe hakaretten kendi bir yazısında ve e, yargıtayın bunu onamasından sonra dink hedef haline geldiği belirtiliyor hı hı. insan hakları mahkemesinin kararında bu da çok önemli yani yargıtayı da bu zam o zaman yargı erkin'i de organını da suçlu buluyor e, çünkü e, hrantinki'n yazısında suç unsuru yoktu e, Türk yargısı 1915'i inkar eden devlete eleştiren hrantinki cezalandırmak istiyordu. 133 bin avroluk tazminat cezasına da hükmetmiş. Kararda Hrant Dink'in tehdit altında olmasına rağmen korunmadığı ve soruşturmanın sapsaklandığı da yer alıyor. 133 bin avro tazminata da mahkum oldu. Bu yani Hrant Dink cinayeti aslında... E, Tuğba Çandar'la da yapılmış gazeteci ve yazar Tuğba Çandar'la da yapılmış pazartesi konuşmalarında açıkça hı hı. öngörüldüğü gibi medyanın da tamamen ortak olduğu tetikçilere yol gösterecek şekilde özellikle Hürriyet Gazetesi'nden Emin Çölaş'ın da çok belirgin bir rol oynadığı ama başkalarının da adlarının bir yani medyanın da aslında bütün Türkiye'deki yazar, çizerlerin, entelektüellerin de maalesef bir parça suçun içinde olduğu söylenebilecek bir durumdu. Ama bu dönüm noktası olduğu söylenebilecek bir durum doğrusu. İyi bir şey diyebiliriz. Yani kötülükten iyiliğin çıkmaya doğru yüz tuttuğu ipucunun göründüğü hiç olmazsa bir durum bu ya yani ifade mahkeme Dink'in olası saldırılara karşı korunmamasını ifade özgürlüğünün ihlali olarak nitelemiş Türk kimliğini hakaretten dolayı mahkum olmasının ardından suikaste kurban gittiğine dikkat çekiyor Dışişleri Bakanlığı da karar aleyhine büyük daireye başvurulmayacağını açıklamış yani öyle bir daireler sistemiyle çalışılıyor Genel Kurul gibi bir şey. Hı hı. E, buraya itiraz edilebiliyor ve bir çeşit temiz e, görevi yapabiliyor büyük daire denen kurulu yani yapısı Avrupa İnsan Mahkemesi'nin Bakanlık ayrıca mahkumiyete neden olan konularında takipçisi olunacağını bildirmiş AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik de Türkiye'nin ifade özgürlüğü konusunda üzerine düşenleri yapacağını söylemiş Mesela neler onlar? Yani hani 301. maddenin kaldırılması dahil olmak üzere. Ya ben de onu soracaktım işte. Yani çok çünkü önemli. üzerine düşeni yapacak olması, hükümetin bu yönde fikir beyan etmesi falan bunlar çok güzel şeyler de neden bahsediyoruz acaba? Yani çünkü aynı hükümet 301. maddeyi garip kurup bir hale getirip Adalet Bakanlığı izniyle falan filan diye hala işleten hükümet. Ve bununla ilgili de iyileştirmeyi yaptık çok da güzel oldu diye çıktıklarını hatırlatmak gerekiyor herhalde. Evet yani bu tabi son derece önemli bir nokta yani. Çünkü mesela bu Dışişleri Bakanlığı da e, takip etmeyeceğiz diyor ya işte hı hı. yani daha doğrusu temiz etmeyeceğiz diyor. Peki ama bu o ayıplı en hafif deyimiyle ayıplı savunmayı da. Nazili savunmayı biliyorsun. Evet Nazili savunmayı da ortaya atan hukukçusunun filan soruşturulacağı gibi bir şey bekliyorduk. O da yok henüz. Üzerine düşeni yapacak ee, Üzerine hiçbir şey düşmüyor çünkü Hala devletin e, bu Cinayetlerle ilgili ne yaptığını Ne ettiğini bilemediğimiz gibi Bilinebilmesinin önünü de daha yeni Birkaç hafta oldu Erdoğan kapatalı Milli İstihbarat Teşkilatı ile ilgili Soruşturmalara izin vermedi Başbakan olarak ee, O yüzden üzerimize düşenler dediği Kafasına düşenlerle ilgili olabilir Şimdi hani böyle bir mahkeme kararı çıktıktan sonra Bahane canım Falan gibi açıklama yapamayacağınızdan böyle açıklamalar yapabiliyorsunuz. Yani mahkemenin aslında oldukça ilginç saptamaları var. Yani bu kadar kolay kurtulamayabilir. Yani AKP Genel Şu Başkan Yardım Hüseyin Çelik de ya da daha önceden işte Cemil Çiçeği'nde açıklamaları 301'i savunan filan halen hükümetin 101, sözcüsü. E, sırtımızdan hançerleyenler e, kimlerin... ...pipisinin durumu ne falan daha hala devam ettirdiği bir çizgi Cemil Çiçek'in zaten. Evet şimdi Hrant Dink hakkında Türkiye'deki yargı sürecine ilişkin ayrıntılı bilgiler de yer alıyor. İlginç birkaç şey var onları da okuyalım karardan. Olayların Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinin değiştirilmediği bir dönemde meydana geldiğine dikkat çekilmiş... Diyor ki 301. maddeden suçlu bulunmasıyla aşırı milliyetçi çevrelerin gözünde Türk kökenli tüm insanlara hakaret eden bir kişi olarak gösterildi. Hı hı. İşte demin sözünü ettiğim Çandar'la Tuğba Çandar'la yapılan söyleşide de Çandar'ın söyledikleri şu oydu. Diyor ki yani bütün, bütün tanıdık köşe yazarlarının hepsinin neredeyse böyle sağ eğilimli milliyetçi... ...köşe yazarlarını... ...çok tanınmış olanlar... ...genel yayın yönetmenleri de var... ...o zaman başka gazetelerde filan yazıyorlar... ...hepsi şey diyor... Işte ...türk düşmanı filan diye sürekli olarak... ...buna atıf yapıyorlar... ...uzun bir kampanya olmuştu bu Gene, konuda... ...büç sene sürmüş yani... Evet. ...genelkurmay başkanlığından hareket ederek... ...hatta onun bir şeyi de var... ...işte Veli Küçük'ün kendisini de aradığını... Söylemiş bir tanıklığı. Tuğba Çandır'ın kitabı çıkıyor. Çeşitli tanıklıklarla onu tanıyan yakınlarında bulunan kişilerle hepsiyle konuşmuş. Ve işte veri Küçük gibi insanların da ortaya e, devrede oldukları tehdit ettikleri ve çocuklarına da tehdit geldiği de söyleniyor. Şimdi mahkeme diyor ki 30 sayfayı aşan bir karar bu. İşte yargıtayın Dink'i suçlu bulan alt mahkeme kararını onaylamasından sonra aşırı milliyetçi militanların saldırılarına karşı koruma önlemlerinin alınmaması devlet tarafından bu ifade özgürlüğü hakkının ihlali anlamına geliyor demiş. Dink'in koruma başvurusu beklemek sizin kendisinin yaşamını korumak cinayet planlarından haberdar olan resmi makamların ödeviydi. Diyor mahkeme kararı. Evet bu da bu dış bakanlığı, bu evet, dışişleri bakanlığı kararı. Evet dışişleri bakanlığının o utanç verici savunmasının bir unsuru da oydu üzere evet. Koruma iste, istemedi. Fendi isteseydi başımız üstüneydi falan gibi böyle garip garip şeyler. Oysa mahkeme diyor ki Türkiye'yi mahkum eden kararında. ifade özgürlüğünün etkin bir biçimde kullanılması koruma önlemlerini gerektirebilir. Esasen bazı vakalarda devletin ifade özgürlüğünü özel kişilerden gelen girişimlere karşı da koruma mecburiyeti var diyor. Tehdit altındaki dinkin korunmaması meşru hiçbir amaçla bağdaşmaz. Dedikten sonra da ifade özgürlüğü demokratik bir toplumun başlıca temellerinden biridir demiş. İçişleri Bakanlığı'nın bazı güvenlik memurları hakkında soruşturma izni vermemesini de eleştirmiş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve şey diyor. Trabzon İstanbul'da emniyet müdürlüklerinin din cinayeti öncesinde neden önlem almadıklarını sorgulanmasının da yeterli soruşturma yapılmadığı anlamı taşıdığını söylüyor sorgulanmamasını. Ee, yani İçişleri Bakanlığı aslında İstanbul ve Trabzon Emniyet Müdürleri ve Müdürlüklerinin Herhangi bir sıkıntısı olmadığı Her şeyin yolunda olduğuna dair rapor yazdı MIT'le ilgili rapor farklı çıktı MIT'le ilgili soruşturmaya başbakan izin vermedi ee, Aslında yeterli Soruşturma yapılmadığı Bile gayet gayet nazik Kaçıyor çünkü e, bir miktar Üstünün bile örtüldüğünü söyleyebilmek bu, Buradan yola çıkarak mümkün Ne yazık ki Evet Şimdi e, ya karar oy birliğiyle alınıyor. Türk Yargıç ışıl Karakaş da e, yer alıyor mahkemede. Oy birliğiyle aldığı kararda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin yaşam hakkına ilişkin ikinci ifade özgürlüğüne ilişkin onuncu etkin çareye ilişkin on üçüncü maddesinin ihlal edildiğini hükmediliyor. Bu Türkiye'nin aldı sayısız mahkumiyet kararı arasında yer alıyor ama özel bir yeri de olacak çünkü bu Türkiye'nin en önemli davalarından biriydi Türkiye liğindeki e, Dink'in eşi ve çocuklarına toplam 100 bin kardeşi Hosrof Dinke 5 bin olmak üzere 105 bin avro manevi tazminat ödemeye mahkum edildi Türkiye mahkeme masrafları içinde 28.595 avro ödeyecek Hrant Dink'in eşi Raquel Dink de karar üzerine Agos gazetesinde bir açıklama yaptı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararın Hrant Dink için bir doğum günü hediyesi olduğunu belirtiyor. Yaşasaydı şu anda çok mutlu olurdu çünkü ülkesinden ayrılmak istemiyordu. Bunu yazmış zaten. Kendisi Hı -hı. yazmıştı da hatırladık evet. sonradan bildik. Yani e, en çok üzen bir Türk, böyle bir insanın Türkiye'nin aleyhinde Türk düşmanı gibi olduğunun Yargıtay tarafından tescillenmek istemesi gibi bir şeydi. Ee, doğum günüymüş zaten. Onunla ilgili bu şeyin de e, tazminatın da tamamının bağış olarak üç kurum arasında paylaştırılacağını da duyurmuş oluyor. Kulak verelim. Derken en çok canını acıtan da bu ırkçı yaftanın üzerine yapıştırılmaya çalışılmasıydı. Çünkü o bütün yaşamı boyunca ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele etti. 19 Ocak 2007'de burada gazetesinin önünde öldürülmeden önce yayınlanan son yazısında şöyle demişti. Hiç işlemediğim Türklüğü aşağılamak suçundan 6 aya mahkum oldum. Şimdi artık son çare olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyorum. 17 Ocak tarihine kadar avukatların başvuruyu gerçekleştirecekler. Ve bundan ve benden de başvuruya eklemek için olayların gelişimini anlatan bir yazı istediler. Ben de dosyaya konacak bu yazıyı kamuoyuyla paylaşmayı uygun gördüm. Çünkü benim için ahimin kararı kadar ve hatta ondan daha fazla Türkiye toplumunun vicdani kararı önemli. Bu süreçlerden herhangi birinden aklanamazsam ülkemi terk edeceğim. Çünkü böylesi bir suçla mahkum olmuş birinin benim kanaatimce aşağıladığı diğer yurttaşlarla birlikte yaşama hakkı yoktur. İşte bugün o karar çıktı ve o aklandı. 23 Ocak 2007'de cenazesinde yüz binlerce insanın onunla ilgili vicdanının kararını ilan etmesinden sonra... Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bugünkü kararı onun haklılığının tescili oldu. Yarın şu tagımın doğum günü. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hakimlerinin oy birliğiyle verdiği bu karar bir doğum günü hediyesi. Aile olarak mahkeme tarafından uygun görülen manevi tazminatın tamamını... Baş olarak üç kurum arasında paylaştıracağımızı duyurmak istiyoruz. Evet. Raquel Dink, Ran Dink'in eşi Raquel Dink tazminatın yani doğum gününde aklanmasının yani Türkiye'de Türkiye'de vicdanında insanların vicdanında zaten aklanması aklanmaması söz konusu bile olmayan her zaman apak olan Rand Dink'in İnsan Hakları Mahkemesi'nde de oy birliğiyle aklanmasının doğum gününde de denk gelmesi de ayrı bir şey. Tazminatın tamamının Toplum Gönüllüleri Vakfı Rand burs fonu, Ermeni kültürünün yaygınlaştırılması için de Getronagan Ermeni Lisesi ve Türkiye'deki Ermenistanlı göçmen çocuklarının ...eğitimlerine yardımcı olması için Gedik Başak Protestan Kilisesi'ne bağışlanacağı belirtildi. Ve şöyle bitiyor Raquel Dink'in açıklaması. Umarız bugüne kadar üzerine düşen hiçbir görevi onun övünebileceği bir şekilde yerine getirmeyen Türkiye Devleti... ...bugünden sonra suçluyu aklayan, suçsuzu mahkum eden bu tavrından vazgeçer... Ve toplumun vicdanına layık bir devlet gibi davranmanın ilk adımlarını atar demiş. Erivan'dan uçakla İstanbul'a gelen bir grup Ermeni gazetecinin Atatürk Hava Limanı'nda da saatlerce sorgulandığına dair de bir haber gelmiş. İnşallah doğru değildir diyoruz. Ne konuda sorgulanmışlar ki? Kaçak pompalı tüfek falan mı sokuyorlarmış memlekete? İstanbul'a bölgesel bir konferansa katılmak üzere geldik, gelmiş gazeteciler. Tamam ne için gelmişlerse gelmişler, gelmişler, evet. Ee, e, bu gazetecilerden şeyi sormuşlar. Tür Türkiye'de kalmak ve dönüş biletleri için yeterli maddi imkanlarının olup olmadığını kanıtlamaları istedim. Avrupa ülkelerinde olanın, e, tabii yani bu bir miktar... Batı doğuya kimse daha doğuda o da onun kuyruğuna falan diye evet. devam eden durum galiba. Hmm. Sorun çözülmüş çok şükür. Türkiye bu konuda ama yani bayağı hükümet bazında falan artık ciddi eleştiriler getiriyor. Bu vize sistemlerine, sınır sistemlerine, bu eşitlik dışı hallere falan ama bir yandan sınır kapısında böyle mi takılıyor? Çifte terli, Güzel. Nasıl çözülmüş? Nasıl çözülmüş? Vallahi paramız var. Yemin billah deyip para mı göstermişler? Yok, daha da tuhaf. Biz top. öyle kutluyoruz şey ya. <gülüyor> Hıran Dink'in kızı Delal Dink devreye girmiş. Kredi kartını göstermiş. Herhalde. Herhalde. Yani çünkü konu paraysa demek ki işte varcanın paraları yoksa ben ödeyeceğim falan filan demiş olmalı Delal Dink. E, tabi bu şaka kısmı ama e, e, şaka. bunun ne anlama geldiğini ne olduğunu gayet iyi herhalde her Türkiye vatandaşı yurt dışına çıkmış olan Batıya doğru biliyordur diye düşünüyorum. Neyse bugün zaten Uluslararası Demokrasi Günüymüş ayrıca. Öyle mi? Ne yoksa çok, onun günü var ya. Çok uygun aslında evet az nesini de bir kez daha hatırlatalım yani kimde ne yoksa. Bu arada çok o soya dağılmıştı demişler evet. demişti ya. Ahmet Türk gibi mesela? <gülüyor> <gülüyor> evet. Ben de bu, aradım, taradım, bulamadım. Yahu sen nesin? Nusret nesin? Dedim sonra aziz nesin oldum diyor. Sayıdık anını çıktığında. Gayet iyi. Dünya demokrasi gününde zaten tam aynı mantığın e, uluslararası versiyonu. Birleşmiş Milletler'de ne yoksa onun gününü yapıyor. Demokrasi, yoksullukla mücadele... ...kadın hakları falan diye böyle günler üretiliyor. Bu 2008 üretimiymiş. 15 Eylül'ünden beri 2008'in Uluslararası Demokrasi Günü olarak kutlanmaktaymış. Evet. Dost. Bir de ilginç şey var. E, Tuğba Tekerek'in bir haberi var e, taraf gazetesinde. Hrant Dink'in öldürülmesine giden yolda çok tartışılan o yargıtay kararını veren üyelerden biri... ...açıklama yapmış tarafa... İçimiz paramparça, ben sizden bin kat fazla üzülüyorum demiş. Bu da genel mantığa uygun değil mi? Karar verdik ama üzülüyorum demiş. Görev başında olduğu için isminin açıklanmasını istememiş. Dört yıl önce Hrant Dink aleyhine verdiği kararı değerlendirirken siz bir karar verebilirsiniz ama düşünceniz başkadır. Ne Nasıl diyorsun? Yani? Karar başka bir şey, insanın içi başka bir şey şeklinde konuşmuş. Anlayamadım. İçi bir, dışı da birdir bu yerin. Karar başka bir şey, insanın içi başka bir şey demiş. Ayrıntılara, senin anlaman için ayrıntılara girecektim. Girme, boşver. Tek gerekir haberinde giremeyeceğim demiş Yargıtay. Ha, zaten üyesi. girememiş. Evet, ancak emsal kararlara göre davranmak zorunda kaldık demiş Yargıtay üyesi. Mesela gerekçe de o zaman aslında burada bir sıkıntı olduğunu anlatmış mı? Anlatmamış. O ah, kararın ah. öyle alınması gerekiyordu demiş. Şanlı Vatan sağlıklı olarak evet. Adalet mülkün temelidir yazıyormuş arkasında da zaten. Ya yani Kendi inanmadığı bir kararı verip üstüne bu ne yapalım böyledir bu işler diye anlatacak kadar da mekanikleşmiş öyle mi? Evet e, utanc ayıptır, utancı evet. sonu yok ayıbın yani duygularını ben sizden bin kez daha üzülüyorum diye de tartmış ibrede hmm, içimiz paramparça öyle kararlar alırsınız ki geceleri uyuyamazsınız şeklinde ifade etmiş yani. Yani çevrecinin daniskası başbakan işte e, adını e, sık sık andığımız bir kararın e, Hrant öldürülmesiyle ilgili kararını almış olan hakim yüz bin kat daha üzgün. Evet. Yavuz hırsız ne yapıyordu? Ha ev sahibini bastırıyordu, evet. Kov, kovuyordu, evet. E, ya, evet. Alakası yok tabii konuyla da yavuz hırsızın ve e, ev sahibinin bastırılmasının. Granting ödülleri de bugün sahiplerini buluyor. Önemli bir her şey. Bir ödül töreni saat 20'de Cemal Reşit Rey Konser Salonunda. Bugün doğum günü zaten. Aynı zamanda demin söylemiştik ve. E, Ad, ödül adil ve özgür bir dünya için mücadele eden, risk alan insanlara ilham veren biri Türkiye'den, diğeri Türkiye dışından iki kişiye veriliyor. Bugün Cemal Reşte, konser salonunda 20'de yapılacak. Geçen yıl Amira Has ve Alper görmüş ödüle layık görülmüştü. Jüride Adalet Ağolu, Judith Butler, Hasan Cemal, Daniel Comendit, Raquel Dink, Alper Görmüş, Amira Has, İran Han ve Boris Navasartian bulunuyor. Bugün. E, Milli Et Gazetesi'nin manşeti de utanç ve gurur. E, bunu da söyleyelim son olarak şeyden dolayı işte Frantinkle e, ilgili azından kararı manşet taşımış. Hemen yanında da. E, aslında bir başka haber, haberi de vermiş. Uluslararası Basın Enstitüsü'nün son 10 yılın basın özgürlüğü kahramanları ödüllendirilmiş. E, listede iki kişi var. Bir Hrant Dink, Türkiye'den ilk kişi var yani. E, bir diğeri ise Nedim Şener yazdığı kitap sevgiyle. E, Şener Tören'de devlet Türkiye'nin eşit bir vatandaşı olmak için mücadele veren Hrant Dink'i hedef yaptı. Onun haklarını ölümden sonra bile çiğnedi. Demiş Ve bu laflarının, bu kitabının bedelini de... Zaten o gün Samas'tan ödemekte. bile daha ağır e, cezaların istemiyle, yargılanmakla ödüyor. Yani e, cinayetin bizatihi kendisinin tetikçisi daha az cezayla yargılanıyor. Nedim Şener'den. E, o da cinayetin inşallah. kitabını yazdı. Kim düzelecek? Her şeyi düzeltecek hükümet. En güzel o zaman. Açık Gazete Meo Voto Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, bugün biraz toplumsal psikoloji ya da psikiyatri gibi bir şey yapalım diye konuşmuştuk. Evet. Yani bu gerçekliği algılanma ve kabullenmeme duyguları nasıl şekilleniyor yani bu referandumda alınan sonuçlardan sonra özellikle hayır ve boykot şeklinde ifade edilen tavırların altında ne olabilir? Onu, onun psikolojik temelleri üzerinde birazcık konuşalım demiştik. Evet. Ve tabii travma kavramı etrafında bunları biraz açalım diye konuşmuştuk. Neden evet. travma? Şimdi 12 Eylül zaten bir travma olarak yaşandı. Ama 12 Eylül 1980. 12 Eylül darbesinin Türkiye'de toplumun önemli bir kesimini açık veya örtülü, doğrudan veya dolaylı bir şekilde travmatize ettiği biliniyor, bu konuşuluyor. Zaten bu tür şiddet deneyimleri bunlara kolektif şiddet deneyimleri ya da travmatik şiddet deneyimleri deniyor. Diktatörlük, junta, iç savaş, işte ya da devletler arası savaş. Ee, bu gibi olayların yarattığı durum e, bir de travma kavramıyla açıklanabiliyor. Bu bunlar bunlar kolektif şiddet deneyimi olarak tanımlanıyor. 12 Eylül özellikle sol için bir travmaydı. Sol bunu kabul ediyordu zaten, bir travma yaşandı, ağır bir şiddet deneyimiydi. Solu özellikle hedef aldığı da biliniyor. Çünkü o tarihten sonra sol her yöntemle yok edilmek istendi ve bunda da büyük ölçüde başarılı olundu. 12 Eylül yönetimi, 10, 11 Eylül'e kadar ciddi bir kitleselleşme yaşamış, siyasal hayata ağırlığını koymuş... Genel olarak sorablandırdığımız hareketleri e, şiddetle, e, baskıyla, propagandayla, e, eğitimin yeniden şekillendirilmesiyle, medyanın kullanılmasıyla falan tasfiye etti. Şimdi travmada e, önemli bazı e, sonuçlar var. Yani travmatik olaylar hem bireyler üzerinde hem de topluluklar üzerinde çok önemli etkiler doğurur. Bunların başında e, bir içe kapanma durumu gelir Buna tabi depresyonda diyebiliriz. E, travmanın en önemli sonuçlarından biri de e, bireyin veya topluluğun algısını çarpıtmasıdır. Gerçeklikle ilişkisini bozmasıdır. Travmayla baş etmesi, edecek yöntemler geliştiremezseniz, o travmanın sonuçlarını aşacak bir sürece giremezseniz, gerçeklikle ilişkinizi normal bir şekilde kurmanız zorlaşır. Depresyon ve dışarıyla konuşamama. Evet, içe kapanma ve muhtemelen kendi içine konuşma. Şimdi biz bireysel travmayı bir kenara bırakırsak, topluluklardan daha çok konuşursak, böyle bir olayla karşılaşan topluluklar kendi içlerine doğru yaşamaya başlarlar. Dil de kendi içlerine doğru oluşmaya başlar. Yani birbirlerine konuşmaya başlarlar. Şimdi bireylerin e, bu travmalarla baş etmelerinde özellikle e, yaşadıkları olayı hikaye edip anlatmaları önemli rol oynuyor. E, topluluklar kendi içlerine kapanınca muhtemelen orada da bu anlatıyı bir yöntem, bir e, sağaltma bir tedavi yöntemi olarak kullanıyorlardır. Ama travmayı aşabilmek için bireyin sadece kendi içine, topluluğun da sadece o topluluk üyelerinin birbirleriyle konuşmasından ibaret bir yöntem yetersiz kalır. Travmayı aşmada, e, e, kolektif travma açısından tekrar uyguluyorum. En önemli e, yöntem ya da en önemli yol, e, topluluğun, bu travmayı yaşamış topluluğun anlatısını geniş toplulukla, toplumla paylaşabilmesi ve toplumun da bu acıyı tanıması ...kabullenmesi ve ona saygı duyması gerekiyor. Şimdi Sol Türkiye'de bu tedavi sürecini, bu rehabilitasyon sürecini yaşayamadı. Çeşitli nedenlerle. Solun bir defa travmasının temelinde şöyle bir durum var. 13 Eylül'e gelindiğinde, daha doğrusu 11 Eylül itibariyle konuşalım 1980. Gerçekten kitleselleşmiş bir Sokaklarda yüz binleri yürüten, dergiler çıkaran, sendikalar kuran, örgütleri olan bir hareket var karşımızda. Evet. Gece kondularda örgütlenmiş, işte mahalleler kurtarmış, hatta bazı yerlerde şehirler kurtarmış. Hani Fatsa'dır, başka yerlerdir. Böyle bir hareketten söz ediyoruz. 13 Eylül günü arkasında hiç kimsenin olmadığı kadrolar kendilerini çok yalnız Işlerdir. E, çünkü birdenbire Cuntay'la silahlı e, güçle karşı karşıya kalmışlar ve sokaklarda hiç kimse yok. Hatta tam tersine e, toplumun genelinde e, belli belirsiz bir memnuniyet seziliyor. E, çünkü e, yoğun çatışmalar, hiç savaş benzeri bir durum vardı ve biz anarşiyi, terörü bitireceğiz diye geldiler. Sahiden de 13 Eylül, 14 Eylül itibariyle sokak çatışmaları bitmişti. Evet. Şimdi bunu açıkça böyle yorumladılar diyemem ama yazılanlardan, çizilenlerden, yaşananlardan, tartışılanlardan, hareketle sonun kadrolarının, o dönemin kadrolarının arkalarında hiç kimsenin olmadığı yalnız insanlar hissiyle bu süreci geçirdiklerini söyleyebiliriz. Şimdi bu bir travmadır. Bu travmanın e, hem şiddet travmadır hem de bu yalnızlık hissi bir travmadır. E, ve bu travmayla baş etmek için e, gerekli yöntemler e, bulunamamıştır demiştim. Çünkü e, esas giderek suçlunun halk olduğu, halkın aslında vefasız olduğu, topluma güvenilemeyeceği gibi bir duygu derinlere işlemiştir. Bu e, toplum ya da halk e, kavramına ya da e, bir özne olarak halka ya da topluma duyulan bu güvensizlik aslında e, Türkiye modernleşmesinin temel bir olan Kemalizm'le de çok kolay buluşabilmiştir. Çünkü Kemalist rejimde e, tepeden devrim olarak adlandırılan bir uygulama ile hayata geçirildi. E, toplumun geneline bir güvensizlik duyuluyordu. Toplum yeniden biçimlendirilecek. E, sıfırdan alınıp, sıfır hafızayla e, yeniden e, yaratılacak bir e, hamur gibi, yoğrulacak bir hamur gibi görülüyordu Kemal İster'in gözünde. E, bunu pek çok örnekten biliyoruz ve açıklamaya da gerek yok. <Gülüyor> e, şu, pardon bir şey mi soruyor? Yok yok. Ben... <gülüyor> Şöyle... E, o giderek tabi sol kendi içine konuştukça toplum bizi anlamıyor. Şikayetleri daha fazla duyurmaya başladı. Ee, ne yaparsak yapalım bu halk kendisini kurtarmak için e, bu kadar çaba sarf etmemize rağmen bizi anlamıyor. Bu halk cahil vefasız. Ee, ya da bu halk dar görüşlü çıkarcı. Aslında, ya da, ya da aptal, aptal. Aptal da tabi yani. Evet, kendi evet. çıkarlarının. Farkında olmayan bir toplağa da aptal denebilir böyle bakmışlardır. E zaten öyle yazılar, öyle konuşmalar görebiliyorduk ki hani normal bırakın sıradan insanı aslında okumuş yazmış insan bile anlamakta zorlanıyordu. Kendine özgü neredeyse bir dil yaratıldı. Yani bu Esperanto ya da başka bir şey bir dil özel bir dil var sol bunu konuşuyor. Ve sonra meydana çıkıyor bir grup ya da işte ne bileyim 100, 500, 1000 her neyse insan sloganlar atıyor, dergiler çıkarıyor ama kimseyi ilgi göstermiyor. Halk bizi anlamıyor demeye başlıyorlar. Şimdi bunun bir başka boyutu daha var aslında. 12 Eylül Edebiyatı ve Sineması dediğimiz olguya baktığımızda ki 80'lerde, hani 82-83'te 80 80 işte başladı, 90'ların sonlarına kadar. Ana eğilim, bu 12 Eylül Edebiyatı ve sinemasında ana eğilim kendini acındırmaktı. Şöyle bir dil kurulmuştu. Ee, biz çok haksızlığa maruz kaldık. Biz çok acı çektik işte işkenceler, cezaevleri falan ee, ve e, hani çok mağduruz. E, şimdi 12 Eylül sadece bize karşı yapıldı gibi bir dil evet. çıktı ortaya. E şimdi bunu izleyen ortalama bir insan ya aslında 12 Eylül kötü değil bunlara karşı yapılmışsa iyi olmuş demeye başladı. Siz, o, bu da travmayı derinleştiren bir şey. Çünkü eğer sizin yaşadığınız büyük topluluk yani toplumun geneli sizin acınıza kayıtsız kalıyor. Hatta buna reva, buna bunun hak olduğunuzu e, ima ediyorsa daha çok travmatize olursunuz. Hı hı. Ben 12 Eylül'ün en derin etkilerinin solda bu olduğunu düşünüyorum. İçe kapandı, gerçeklik algısını kaybetti, toplumla konuşabileceği bir dil oluşturamadı, delili kaybetti. Şimdi 90'larda artık daha belirginleşmeye başlayan bu kopuş, gerçeklikle ilişkinin bozulması hali solda çok ciddi bir siyasal savrulma da yarat. Dediğim gibi yani bu topluma küsme, toplumu küçük görme hali aslında Kemalizm'le kolay buluşabilen bir hal. Bakın bu emperyalizm teorilerinin de sorgusuz sualsiz kullanılmasını kolaylaştırıyor. Şimdi kendinizi yalnız hissediyorsunuz sol olarak bir grup olarak. Büyük toplulukta da ülkeyi, Türklüğü, vatanı yalnız hissedenlerle buluşmaya gidiyorsunuz. Onlar da diyorlar ki efendim işte emperyalizm bizim ülkeyi sömürgeleştirecek, kültürümüzü taher edecek, kimliğimizi yok edecek diye bir siyasi dil oluşturuyorlar. Böyle bir mücadele başlatıyorlar. Evet, evet emperyalizmin emperyalizmden de yalnızlık, yalnızlaşma Türkiye'nin içine yani Türk'ün Türkiye konuştuğu, Türk'ün Sadece Türk'ün Türkiye dost olduğu bir dünya tasavruğuyla farkında olmadan buluşabildiler. Evet Çünkü Amerika ve Avrupa Birliği. Avrupa Birliği. Bakın bütün sloganları budur şimdi o sol grupların. Mesela en son kurulan Güya Geniş İttifak, Halk Evleri, (EMEP, ÖDP, TKP ittifakına baktığınızda sürekli olarak Avrupa ve ABD emperyalizmi, işte dış güçler falan söylemiş. Türkiye milliyetçiliği zaten böyle bir depresif yapıya sahip yani biz bizden başka bize dost yoktur dili var zaten klasik milliyetçilikte. E şimdi sol çok kolay bildi bu süreçte daha önce savaş halinde olduğu milliyetçi kesimlerle. Eklemlenmekten öte aslında söylem olarak da mesela bilmiyorum okudunuz mu bu ittifakın işte propaganda malzemelerini vesaire... Ee, zaten hani e, bu mil, mesela bu topraklar geldikleri gibi gidecekler diyenlerin topraklarıdır falan diye devam eden metinleri var. Yani e, bu eklemlenmeden öte bence gayet kaynamış bir kemikten bahsediyor olabiliriz. Yani çok diyorsun, ben çok yumuşak söyledim galiba. <gülüyor> Çünkü hani bu tür konuları konuşurken e, biraz incitmeme, insanların evet, tabii ki. duygularını incitmeme gibi bir Bilinçli olmayan bir şey de oluşabiliyor dilimizde, ifademizde. Hani işte faşistleştiler gibi bunu banalleştirmek te mümkün böyle yapanlar da var. Yok. Şöyle diyelim rahatça buluştular aslında. Evet. Ve belki de kaynaştılar. Ve bunun ne kadar farkında olduklarını da bilmiyorum. Daha doğrusu farkında yeterince farkında olduklarını söyleyemem. Yani Çünkü bu gerçeklik algısındaki çarpılma Gerçekliği algılama yeteneğinin, kapasitesinin e, çok düşmesi gerçekten bunların e, yaptıklarını sorgulama imkanlarını da ellerinden alıyor. Yani kendileri şimdi büyük solcu, büyük devrimci olarak düşünüyorlardır kendilerini. E, oysa baktıklarında hani bakamıyorlardı büyük ihtimalle. Travma bu nedenle burada açıklayıcı bir kavramdır diyorum. Yani bunun üzerinden bir şeyleri anlamaya çalışalım diye öneriyorum. Şimdi peki ondan sonra ta geliyoruz tabii. Bugüne kadar devam ediyor bu. Sürekli olarak böyle bir hem kendi içine kapanmış bir topluluk hem de ancak toplumun daha büyük bir kısmına mesafeli veya yukarıdan bakan veya onu aşağılayan bir Başka toplulukla buluşuyor. Bu topluluk da dünyanın yani bizim yaşadığımız daha büyük topluluk. Dünya toplumuna izol, izolasyonist izol, izol, yani izol, izol, izole edilmiş. Hı, hı, yalıtlanmış, yalıtlanmış, evet. yalıtlanmış bir ideolojinin temelinde, yalıtlama ideolojisi temelinde hı. yaklaşıyor. Şimdi burada gerçekten hem politik bir sorun var ama bana göre sadece politik değil. Aynı zamanda psikolojik bir sorun. Ve zaten politika ile psikolojinin, politikayla psikanalizin çok iç içe geçtiği yerler bunlar. Bize Frankfurt Okulu politikayı da psikanalizle birlikte okumayı öğretti. Yani bu açıdan e, böyle saf, e, salt ve saf bir psikolojik tahlil, hadi gel seni şu e, divana yatıralım da çocukluğundan başla tarzında basit bir e, psikolojik tahlil çabası değil bizimki e, şimdi yaptığımız. Devam edelim. 12 Eylül 2010, evet. 30 yıl sonra. Ben buna da travma diyorum. Yani sol bir kez daha, yani sol tırnak içinde. Ve bu kesimler, Kemalist kesim bir kez daha travmatize oldu. Birdenbire e, gelmekte olan büyük tehlike, şeriat, bilmem ne. E, halkın büyük bir kısmı tarafından görülmüyor. E, buna evet diyor halkın büyük bir kesimi. Ve aralarında bizim de olduğumuz zındık aydınlar da aymazlık içindeler, durumun farkında değiller, hatta teşvik ediyorlar gibi bir e, değerlendirme yarattı bunlarda. Şimdi tek bir kez daha gerçeklik algısı bozuldu ve katmerli bir bozulma artık bu. Nereden çıkarıyoruz? Mesela siz önceki gün yayında yine sizdiniz değil mi Ömer e, evet. abi? bir günün başlığın manşetini tartıştınız. Evet. evet. Ne diyor bir gün? Efendim Türkiye'de sağ oylar 60'ta, sol oylar 40'ta sabitlendi. Aşağı yukarı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yani çerçeve buydu. Evet, e şimdi yani hani e, bizler biraz tebessüm ediyoruz. E, bunu duyarken bunu okurken de bunu yazarken nasıl farkında olmuyorlar diye de şaşırıyoruz. Çünkü Hayır oylarının tamamını sol e, sayan otomatik bir algı. Yani yüzde kırk AKP'ye karşı demek ki AKP'ye karşı olan herkes sol gibi bir denklem bu. Ki bunun içinde MHP'sinden e, diye devam edebileceğim bir ekip de var e, çok e, net olarak. Elbette canım e, MHP çok militan bir hayır kampanyası yürüttüğü gibi şu e, ordu severler, Junta severler... ...işte vesayet severler... ...say da sayabildiğin kadar... ...öyle hani bir e, cephe var ki... ...karşımızda... ...Ergenekon... E, ...işte MHP... ...ve bu gruplar... ...hepsi birden %40 sol oy olarak görüldü... ...ben bu ger bunu gerçekliği görememe... ...gerçekliğin... ...çarpıtılmış olması... ...gerçeklik algısının bozulmuş olması... ...diye açıklıyorum... Evet. ...CHP'de de aynı durum söz konusu... Bizim oylarımız yükseldi yüzde 42 başarıdır diye çıkıyor ortaya mesela. Ee, bu daha önce de gördüğümüz bir şey ama e, bu sefer biraz daha tuhaf bir durum var ortada. Ee, hatta e, Yargıtay Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya da diğer kesime bir örnektir bu açıdan. O da diyor ki e, anayasa değişse bile. Bizim tutumumuz değişmeyecektir. Biz yargı bağımsızlığına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yani biz eskiden yapmaya, yapmakta olduğumuz, eskiden beri yapmakta olduğumuzu sürdüreceğiz diyor. Hukuku dinlemeyeceğiz. Yani. E, aslında biz değişikliği dinlemeyeceğiz, hukuku dinlemeyeceğiz diyor. Bir de halkı önemsemeyeceğiz diyor. Ya da toplumun işte çoğunluğunun, büyük çoğunluğun tercihini de önemsemeyeceğiz diyor. Hani buna gücün yeter mi ayrı mesela ama zaten yetkin yok. Evet. E bu nasıl bir gerçeklik bozulmasıdır? Ve şimdi tabii e, bu gerçeklik çarpılınca, böyle bozulunca dil de şiddetle ifade, şiddet ifadeleriyle dolmaya başlıyor. E, bir defa demonlaştırma dediğimiz yani karşı tarafı şeytanlaştırma. Mutlak kötünün timsali olarak görme gibi bir eğilime giriyorsunuz. Çünkü kendinizi sorgulamaktan kaçtığınız ölçüde bütün suçu Başkasına atıyorsunuz. Travmanın bir önemli etkisi de özellikle kolektif travmada günah keçisi aramaktır. Sorunların sebebi olarak kendini görmeyen hep başka bir suçlu arayan bir yapı yaratıyor. Böyle bir yapıyı teşvik ediyor bu travma. Şimdi biz, bizde de aynı şey oldu. Ee, i̇şte AKP mutlak kötü. Hiçbir şey konuşulmaz onunla ilgili. Yani kötünün timsali başka bir şey değil. E, ona e, mensup olmadan destek olanlarsa e, şaşmış, dönek, satılmış, e, sadece çıkarlarıyla veya sadece bilmem başka hesaplarla hareket eden kişiler gibi algılanıyor. Dolayısıyla bir tartışma imkanı olmuyor. Tartışma imkanı olmayınca gene bu ek, grup kendi içine konuşmaya başlıyor. Kendi içine konuşmaya başlayınca aslında ulusal parti midir nedir şu sol dergisinin? ...Türk Soru Dergisi'nin çevresi... ...onların ilk açıklamasını okudum... ...dehşet içinde kaldım çünkü... ...cahil halktan bahsettiği gibi... ...hukuk zemininde... ...AKP ile mücadele imkanı... kalmamıştır diyor. Tamam mı? Yani silahlı e, mücadele. Yani açıkça <gülüyor> bunu söylemeye... ...yöneliyor. Hani... ...okusaydınız ilk günkü bildirisini... ...o Gökçe bilmem ne... Şu ...adını da hani aklımda tutamadım... Şu Türk Soru Dergisi'nin yazarı yayınları hı hı. falan. Ee, artık legal zemin e, AKP'nin eline geçmiştir. Bunların eline geçmiştir. Legal zemine şimdiye kadar bağlı kaldık. Bundan sonra bağlı kalmayacağız. Hani hatırlarsınız MHP kurultayında e, e, yaşasın illegalite istiyor. diye slogan yani. atmıştı. Şimdi bütün bunların hani... E, Don Kişot'u tenzih ederim çünkü o çok büyük bir indir, figürdür. Yani ama hani halk arasında Don Quixote vari bir mücadele denen şey var. E, hoş Don Kişot'un da e, yeni doğmakta olan dünyayı algılamakta sıkıntısı vardı. Evet. Hani 1500'lerin Avrupa'sını, 1500'lerin dünyasını. Ama dediğim gibi Don Kişot çok güzel bir figürdür. Onu kullanmayalım. E, yazık ederim ben e, onu kullanırsam <gülüyor> burada. Ama ki aslında bir düşman yaratıyorlar. Bu düşmanla mücadele diye kendi kendilerini yok eden şeyler yapıyorlar. Bu da bir başka çarpılmadır gerçeklik algısında. Yani aslında onlar öyle düşünmüyorlar bence. Çünkü mesela demin bahsettiğiniz ekip, Türk Solu ekibinin referandumdan hemen önce işte Apo'yu asalım diye uzun süre süren bir kampanyası oldu Taksim'de. Orada da kaliteli eserler Paylaşıyorlardı standlarında ee, Türk Sosyalizm diye bir eserleri var mesela okuduğunuz zaman bu e, bahsettiğim şeyin bir çerçevesi olduğunu ve bunun sosyalist bir akım olduğunu düşündüklerini görebiliyorsunuz rahatlıkla. Türk Sosyalizm diye bir şey de var. Mesela. Evet evet evet yani bu işte şimdi bence e, yani hani bu çerçevede tabi e, biliyorsunuz sizler de yaşıyorsunuz özellikle e, hani bizim gibi insanların daha fazla iç içe olduğu, daha doğrusu uzun süredir sosyalleşmesini, siyasallaşmasını birlikte yaşadığı insanların büyük bir kısmıyla konuşma imkanları çok fazla azalmış durumda. Evet, pardon, burada bir parantez açabilir miyim? Küçücük Tarhan Erdem'in ilk referendum'dan sonraki ilk yazısında ilginç bir gözlemle de vardı. Yani tam bu doğrultuda olduğu için... Hı hı, e, tabii. E, Radikal diyor ki yani genellikle benim yaşam alanımı paylaştığım <gülüyor> dostlarımdan bir kesimi gerçek olmayan tamamen 7-8 yıl öncesinde oluşmuş kuşkulara bağlı olarak ön yargılar geliştirdiler. Gerçek olaylara dayanmayan görüşlere saplandılar ve getirilen anayasa değişikliğine karşı çıktılar. Olayları ve gelişmeleri yeniden gözden geçirip yeni baştan görüş sahibi olmalarını kendilerinden bir kardeşleri olarak istirham ediyorum. Bugün yeni bir gündür, yeni bir başlangıçtır. Türkiye iyi ve şerefli bir yöne doğru gitmektedir diye yazmıştı. Büyük bir zevkle imzamı atarım altına zaten okumuştum yazıyı da. Çok bilgece bir paylaşım olmuş. Tam da Tarhan Erdem'e yakışan bir bilgelikle ifadesini bulmuş bu bizim anlatımımızda. Orada. Ee, gerçekten buna ihtiyaç var. Belki e, şunu da söyleyebilir bazıları. Acaba yanılansız olmayasınız yani bu kadar nasıl emin olabilirsiniz? E, ben bu konuşmamızın hiçbir yerinde mutlak kesin bir yargı olduğunu düşünmüyorum. E, yani bir teşhis koyma, bir anlama çabası olarak değerlendirmek gerekiyor. Eğer konuşacaksak bunları, eğer gerçekten birbirimizle iletişim e, yine dostluk veya arkadaşlık veya işte medeni ilişki çerçevesinde devam edecekse e, bir sorgulama gerekiyor. Bu argümansız, gerekçesiz, malzemesiz küfürle, karalamayla, sloganla tartışma e, bunu beceremez. Yani böyle bu yolla bir yere varma imkanımız olamaz. Evet. O nedenle hem toplumun gidişini hem Türkiye toplumunun genelini hem de kendimizin buradaki yerini daha kanlı bir şekilde tartışmamız, konuşmamız, sorgulamamız ister karşılıklı, ister tek başımıza, ister kendi gruplarımız içinde yapmamız gerekiyor bunu. Evet yani bu çünkü e, yanlış hataların e, hata yapılabilir olduğunu görmeden yola devam edilebilir edilemez yani bu bambaşka yeni e, problemlere de yol açar gibi geliyor insana. Şimdi e, bitiyor galiba evet. değil mi? Bir son bir şey söyleyeyim. Hı -hı. E, dün, dünkü programı güzel bir e, sezen aksu şartıyla bitirmiştiniz <gülüyor> evet. e, Şimdi benim Müslüm Gürses'in çok sevdiğim bir parçası var. Çok değişik vesilelerle e, kullandım aslında. Şimdi de belki bağlamından uzak olacak. Onun o, bizi bu fark yaraları, yaraları öldürür şarkısı var. E, şimdi onu eşitsizlik için e, kullanabilirsiniz o şarkıyı. Yani bir toplumu derin eşitsizlik öldürür. E, toplulukları ve bireyleri gerçeklikle aralarındaki o büyük farkın yarattığı yara da öldürebilir. Keşke hazır olsa da. Müslüm Gürses'i şimdi bizi bu farkı öldürür şarkısını dinleyecek. Valla bulamayabiliriz <gülüyor> bu şeyde ama e, ilk fırsatta bunu... bu bunu bir dinleyelim. dinleyelim. <gülüyor> tamam, Peki çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. ederim. ederim. Günaydınlar olsun. Hoşçakalın. Mithat Sancar'la Hayat, Hukuk ve Siyaset Üzerine Konuşmalar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 Jump the gun mother superior the gun mother superior the gun mother superior the gun mother superior the gun mother superior the gun Evet, barut kokulu programımızdan tekrar merhaba diyelim, günaydın diyelim. Ömer Ömer Avi ve Volkan Üçlüsü'nün neydi programın yeni alt adı? Bak bunları yazmak lazım, önemli aslında ama neyse süreç içinde tekrardan hatırlayalım. Tatlı Sert, Tatlı ha, evet, Sert. Evet, evet. evet. Yani Müge sonra biz de bu üçlü olarak Tatlı Sert programımıza başladık. Ve buna bir de ufak barut kokusundan revnak ekledik ve Happiness is a Warm Gun adlı şahesel şarkısını The Beatles'ın canlarının size sunduk. Yani mutluluk, namlusu sıcak bir silahtır. Yani dumanı tüten, dumanı bir tüten bir silahtır. Silahtır, evet. Aslında ilginç bir şey de var. Wallerstein'i de yabancı düşmanlığında okumuş olduğumuzu biraz önce... ...bu programda mutlulukla... ...öğrenmiş oldum... ...bu şey yazısını... Ee, ...evet yabancı düşmanlığı yabancı her düşmanlığı. yerde mi? Ya... ...anormal artmış vaziyette... ...şimdi ben de ufak bir makaleye... ...atıf yapmak istiyorum... ...bu vesileyle... ...şimdi bu yanlışı... ...yani Mitat Sancar biraz önce... ...bunu post travmatik stres... ...bozukluğu olarak... ...kendisi bu konuda epey de çalışmaları... ...olan bir insan... Yani psikolog ya da psikiyatri olmamakla hı hı. beraber siyaset bilimi içinde bunu oldukça incelemiş bir e, yazar ve araştırmacı olarak post travmatik stres bozukluğu olarak ifade etti. Yani gerçekliği algılamada ve kabullenmemede bir iktidar kaybına da e, bağlı kalabiliyor. Biz de zaman zaman aldığımız bazı... ...dinleyici mektupları oluyor... ...onlarla da yazışıyoruz aslında... ...yani bunun üst orta... ...sınıfların bir çeşit... ...iktidar kaybına... uğramasından da gelmiş olabileceğini... ...düşünüyoruz. Şimdi burada... ...çok önemli olan noktalardan biri... ...naçizane benim düşündüğüm... ...kendisinin hata... ...yapmış olabileceğini göreme. Biraz önce... E, ...Sancar'la da... ...konuştuğumuz meselelerden biriydi... ...yani bütün dünya... ...yanlış düşünüyor... ...ben... Ve benim çevremdeki yakınlarım bir tek doğru düşünüyor şeklinde de bir anlayış var aslında Tarhan Bey'in yazısından da çıkan sonuç oydu yakın çevremde dediği şey yakın dostlarım. Şimdi Yohan de ilginç bir şey e, yazı yazmıştı 13 Ağustos tarihli bir yazısında yaklaşık bir ay önce The Independent'da e, hata yaptığımız konusunda hata yapıyoruz diye bir yazısı var ve şöyle başlıyor diyor ki yani baya dürüst dürüst şu bir dizi soru soracağım ama aslında dayanılmaz derecede haşin ve acı veren sorular oluyor diyor mesela bir ne zaman son hata yapmıştın bir son. insana soruyorsun sen son Hı -hı. ne zaman hata yapmıştın Hı -hı. diye kalıyor insan böyle Peki iki, iş yerinde son olarak ne zaman çuvallamıştın? Her işleri berbat etmiştin? İki, yok cevap yok. Peki kişisel hayatında sevgilinle, karınla, hı hı. kocanla büyük hatayı son ne zaman yapmıştın? Bu soruların hepsine karşı hiçbir cevap yok. Yani şöyle bir tuhaf ve paradoksal ilişkimiz var. Hatalarımızla ilgili, yaptığımız yanlışlarla ilgili olarak diyor. Etrafımızda herkesin sürekli olarak hata yaptığını görüyoruz. Durmadan herkes hata yapıyor. Ama her zaman biz de bazı şeyleri yanlış yaptığımızı birisi söyleyecek olursam müthiş şaşırıyoruz. Nasıl olur ya? Yani yapar mıyız hiç? Bize olmaz abi çünkü diyor derinlerde bir yerde hata yapmış olmayı yanlış yapmış olmayı e, dalgacı sarsak ya da hatta salak olduğumuzun bir kanıtı olarak görüyoruz diyor. Bu, bu inanç da bütün kültürümüze hakim olmuş yani mesela siyasi figürlerden birisi. Ne, ...alkış tutuyoruz diyor... ...ben dönmem yolumdan... ...devam edeceğim diyen... ...yanlış olduğunu görsek bile bir siyasi liderin... ...ben dönmezem... ...yolumdan... ...dediğini görünce onu alkışlıyoruz diyor... ...ve üstelik ...bir hata yapmış olanları... ...yapmış olduğunu söyleyenleri de... ...itiraf etmiş olanları da... ...yuh alıyoruz diyor ve... yu işte dönek... ...yalpalamacı filan diyoruz... ...yani... Peki ama şöyle de bir şey var diyor. Burada özür dilemiş. Bir ironi, deprem gibi bir ironiyle bulunduğu için. Yani biz yanlış olduğumuz, hatalı düşündüğümüz <gülüyor> konusunda tamamen hatalıysak ne olacak diyor. Yani <gülüyor> bu meseleyi yanlış ele ya almış. Hatanın kendisi bir hataysa gibi bir şey mi? Evet, aynen öyle diyor. Ya bir kitap çıkmış Amerikalı bir gazeteci Catherine Schulz ve Being Wrong diye yani hata yapmak ve hata payı üzerinde maceralar diye bir şey yapmış ve çok ilginç örnekler veriyor kitaptan mesela şöyle bir deney yapılmış Berlin Üniversitesi'nde ta 100 yılın, başı, geçen 100 yılın başında 1902'de bir profesör sınıfa iki öğrenci hızlı bir kavgaya girişmişler şey laflı bir şeye sonunda da birisi bir silah çekmiş Bugün de silahlardan açıldı şey ve panikleyen öğrenciler etrafa kaçılırken geriye çekilirken bir profesör araya girmiş ve aman yapmayın çocuklar filan diye kavga edenleri ayırmaya kalkışırken bir el patlamış silah bir mermi atılmış ve profesör yere yığılmış tanıklar da bütün bu üçünün de birer aktör olduğunu ve bir senaryo gereği rol yaptığını bilmeksizin Ondan sonra on, bilmeyen tanıklar da bütün çocukları dışarı çıkartmışlar. Ve ne duydunuz, gördünüzse bize anlatın ve mümkün olduğunuz kadar detay verin demişler. Ve tamamı yanlış anlatmış olayı. Yani orada biraz önce başlarından geçen olayın tamamını böyle mesela hiçbir şey söylememiş olan insanların kavgada hiç tek kelime etmemiş olanların uzun uzun konutu katmış olduklarını söylemişler. Kavganın sebebi olarak işte kız arkadaş meselesinden, aşk meselesinden, borç meselesine, sınavlarda çuvallamaya kadar her şey. Ve her tarafta da kan gördüklerini söylemişler. Halbuki hiç kan yok şüphesiz ki. Ve yani büyük çoğunluk verilerin çoğunluğunu yanlış vermiş. Ve hatta en iyisi, yani tanıkların en iyi hatırlayanı da, ...yüzde 25 atmasyonda bulunmuş... ...kafadan uydurmuş yani... ...en becerikli olanı... Hı hı. ...ve ne kadar tanıklar... Ya ...eminim ya... ...daha fazla sormayın artık... ...diyorlarsa ne kadar emin görünüyorlarsa... ...o kadar da fazla yanlışlarmış... ...ve bu deneyimi defalarca yapmışlar... ...bu deneyi... ...her seferinde sonuç aynı çıkmış... ...yani sonuçları şöyle... ...aslında insanlar son derece hayatlarını etkileyen fevkalde önemli bir olayı bile gözleriyle biraz önce gördükleri bir şeyi bile doğru dürüst anlatamıyorlar. E, o zaman da dünyanın en karmaşık meseleleri hakkında nasıl yapabiliriz diyorlar. Yani bizim bu şeyi görmemiz e, ve akıl yürütmemiz bir şeyi algılayıp akıl yürütmemiz son derece acı verecek kadar insana sınırlı. Oysa dünyada Tarif edilemeyecek kadar karmaşık bir yer. Yani şöyle de bir benzetme yapmış bir pipetin içinden bütün evreni anlamaya çalışıyoruz. O azıcık ışıktan görmeye. Dolayısıyla da yani anlamlı soru bir insan hakkında yanlış yapıyor mu yapmıyor mu sorusu değil diyor Johan Hari. Bu sınırlamalarla hepimiz devamlı olarak yanlış büyük hatalar da yapmaktayız. Buradaki asıl soru şu. Yani bu yanlış yapan adam ya da kadın e, hatalarını anlayıp onlardan ders çıkarabiliyor mu diye. Ama ancak bunu da düzenli olarak yapabilirsen ve e, sağlıklı bir şekilde hataların üzerinde düşünmeyi başarabilirsen... ...bir sonuç yapabiliyorsun... ...çıkarabiliyorsun... ...yani binlerce örneği var... ...milyonlarca örneği var ama bir tane vereyim diyor... ...yani bilim dalılarında... ...bu en çok oluyor... ...bilimsel kanıtlarda bu yanlışları ...düzeltme imkanı oluyor... ...çünkü işte mesela... ...tek bir örnek verilecek olursa... ...Berry Marshall'la Robin Warren... ...mide ülserlerinin... ...bakteri enfeksiyonları yüzünden... ...olduğunu... ...1980'lerde söyledikleri zaman... Çevrelerindeki uzak yakın Bütün bilim insanları itiraz etmişler Halbuki sonradan Deneyler yapıla yapıla Şimdi artık herkes biliyor ki işte Bir bakteri yapıyor bunu Büyük ölçüde yapıyor Yani bu bilim insanlarının Bizlerden daha Az egosu olduğundan değil Ya da yanlışlarının Gösterilmesi zaman Çok utanmadıkları anlamına gelmez Ama çok sağlam teknikler geliştirmişler. Çünkü kendi iddialarını doğrulamak için durmadan deneysel kanıtlama çabaları var. Ve kanıttan başka hiçbir şey yok. Sürekli olarak da kendi hatalarını ortaya koyan. Dün Levent Kurnaz da anlatıyordu. Yani bütün verileri şeyi anlatırsan son buzul erim eden programında yani küresel iklim değişikliği üzerinde bütün modeller hakkındaki bütün verileri açarsan onlar da defalarca baka baka diğer çevrelerde doğru, doğru, doğruya ulaşmanın yolunun tamamen burada olduğunu görecekler. Herkes de görebilir. Yani işte ondan sonra halbuki nasıl kamusal hayatı böyle yapmıyoruz diyor mesela. En po politikacı için en büyük övünç kaynağı ben geri dönmezim diyor. Ö özür dilemem. Tony Blair'den örnek vermiş kendi ülkesinin eski başbakanlarından. Ben tek bir yönde gidebilirim ancak benim geri vitesim yok diye övünüyormuş. Ben bilmiyordum bunu hatırlamıyorum Tony Blair'in dönekliği. E, ama diyor yani Yohan yani, Hari'de geri vitesi olmayan bir arabayı trafikten men ederler diyor. Yani <gülüyor> mümkün değildir diyor. Halbuki <gülüyor> politika alanında arabanı tek yönde sürebiliyorsun sadece ileri viteste. Yani e, peki e, şeyden korkuyorlar diyor tabii çünkü. E, yani öyle bir toplumsal siyasal hayat koyduk ki Makul gibi görünüyor diyor Tony Blair'in söylediği hatta rahmetli Urmumcu da işte her, herkesi dönek olmakla bir ara. Döneklikle çok suçluyordu. Halbuki böyle bir şey makul değil aslında çünkü herhangi bir hatasını itiraf eden insanın da işten çıkarılması an meselesi olabilir deniyor. Ee, ve ondan sonra da eğer sen bu hatayı yaptıysan sana bir daha nasıl güveniriz politik hayatta filan diyorlar. Ve böylece de e, hata, error yolunda ilerlemeye devam ediyor. Daha kolay çünkü. Yoksa bir hatayı kabul edip, itiraf edip ondan sonra da onu düzeltmek yerine. Ama işte e, yani hata zaten e, doğru cevabı bulmak için de bu süreçte e, çok önemli Kesinlikle vazgeçilmez önemde bir adımdır. Yani her bilim insanı arkasında bir sürü ispatlanamamış hipotezler, varsayımlar ve ortaya koyduğu yazılar, bilimsel yazılarında meslektaşları tarafından paralanıp eleştirildiğini görmüştür. Ama bunlar utanç verici falan değil diyor ve aslında edebiyatta da aynı şey. Daha yani deney yoluyla gerçekliğe daha yaklaş, yaklaştıran şeyler bunlar yapılan hatalar kötü yazımlar falan edebiyatta James Joyce mesela tonlarca müsfette yapıp atmış bir kenara hı hı. E, ve şey demiş yani bir insanın e, hataları onun e, keşiflere açılan kapılardır demiş. Flaubert'in sen şeyleri hiç gördün mü? Mesela Flaubert'in e, romanlarında son derece önemli bir şey var. Bir herhangi, Madame Bovary'in mesela herhangi bir müsveddesinin bir sayfasında üstü çizilmemiş kelime neredeyse yoktur. Hı hı. Onu beğenmemiş yerine başka bir kelime, onu da beğenmemiş bir başka kelime diye böyle giden bir şeydir. Bunları da ben malumat, vuruşluk ediyorum. Yoksa bunlar Johan Hari'de yok. Ama yani bir erörde hatada bundan daha da ciddi bir temele sahip olabilir. Doğduğumuz andan itibaren diyor hari insanlar dünya hakkında bir takım teoriler yapmakla meşgullerdir. Üstelik de sınır çok sınırlı kanıtlara dayanarak ama böyle ayakta kaldık diyor. Hayatta kaldık yani bütün aslanlar yırtıcıdır. Tehlikelidir insan için gibi bir genelleme yapmamış olsaydık diyor. Bu yazıyı okumayacaktınız, diyor <gülüyor> okuyamayacaktınız diyor. Yani bir gerekli içgüdü fazla ileri gitmemek ya da yanlış ateş, hedefe ateş etmemek içindir diyor. İşte bu bizi hata yapmaya sürükleyen içgüdü aslında bizi insan yapan... E içgüdüdür diyor. Bütün bunları bu, Johan Hari'nin yazıyor olması ayrıca çok büyük bir önem taşıyor. Çünkü e, ben diyor Johan Hari e, Schulz'un kitabını okuduktan sonra kendimi daha sistematik olarak kendi hatalarım üzerinde düşünmeye sevk ettim diyor. Her hafta Lan bu hafta ne yanlış yaptım diye bir liste çıkarıyorum kendime ister iş, iş alanında ister kişisel olarak ve Gelecek sefer nasıl daha doğru yaparım diye düşünüyorum diyor ve acayip acı çekiyorum. Yani bunu rahat yapıyorum sanmayınız ama yani bunun da faydalarını görüyorum diyor. Şimdi şurada, şu açıdan çok önemli Hari'nin olması bunu çünkü 2003'ten 2006'ya kadar Harry Irak savaşının da taraftarları arasında yer alıyordu. Ondan sonra muazzam bir öz eleştiri yazısı yazıp koydu. 15 bin, 150 bin ölüden sonra bu işgalin bırakın savunulması derhal karşı çıkılması gerekir tarzında bir yazıydı. böyle Bütün kanıtlarıyla ortaya koyuyordu. Ama ondan önce... Bush'un ve Blair'in palavralarına buyarak Saddam'ın da çok büyük bir tehdit olduğunu, o yüzden bu işgalin haklı olabileceğini yazan yazıları vardı. Şimdi ben diyor en çok dinleyici mektubu aldım, okur mektubu aldığım yazı buydu diyor. Ve eğer ısrar etmiş olsaydım diyor bu hatada ve burada yok saysaydım gerçek durum diye e, hala tamamen kanlı bir çıkmazın içinde herhangi bir içgüdüden yoksun, öngörüden yoksun dolaşır giderdim diyor ama eğer bunu yapabilirsek muhakkak ki çok daha dürüst ve gerçekliğe yaklaşmamızda çok daha kolay bir yol sağlayacaktır hatalarımızı kabul edip bunları anlatmamız diyor Harin'in yazısı da böyle ee, aslında birkaç tane elimizde kalan haberi de belki vermek için evet. doğru zaman son beş dakikaya girerken diye de bakmak mümkün. Ee, hızlı hızlı birkaç haber verebileceğiz ancak herhalde zaman olmadığı için. E, en önemlisi bence e, bugün vermemiz gereken ama geç saate kalan haber e, 54 belediye başkanının beraat etmiş olması. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi aralarında Osman Baydemir'in de olduğu 54 belediye başkanını PKK için Kürt muhalefeti dedikleri iddiasıyla hapis sistemiyle yargıladı. Ve de e, beraat yönünde karar verdi. Savcı da mahkemede beraat istedi. E, savcının sebebi şu e, propaganda ya da övgü yok burada diyor savcı. Savcı. E, 2007 yılının bu ağır gündemin aşılması için Kürt muhalefetiyle demokratik kamuoyunun silahların susmasına yönelik harcadığı çabalar herkes tarafından bilinmektedir. Suç sayılan sözler bunlar. Örgüt propagandası da yok diyor. Cumhuriyet Savcısı e, suçu övmek gibi bir şey de yok burada. Nereden vereceğiz demiş. E, Bay Demir de sanıktı işte bu davada. E, böylece örgüt propagandası ve e, buna benzer suçlarla ilgili galiba uzun süredir gelen ilk beraat haberini veriyoruz evet, ve Önemli bir dönüm noktasının başlangıcı olarak sayıp sayamayacağımız... Onu görmek, görmek lazım herhalde. lazım ama pozitif tarafından bakmaz, bakmak iyi olabilir. Ayrıca da şey de önemli bir başka haber de yani önemi ne kadardır sonradan değerlendireceğiz. Ama Halk Partisi'nden gelen iki haber var. Deniz Baykal eski genel başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi referandum yenilgisine bahane aramamalı hemen kurultay toplanmalı demiş ve arkasından da kurultayı toplayın dedikten sonra ben aday değilim yeni bir yol haritasıyla yeni bir başlangıç şart demiş. Gerçi şu ana kadar Baykal'ın hiçbir seçimde ben adayım deyip geldiğini hatırlamıyorum ben. Hep e, halkın teveccühü sonucu bir anda. Ama bunu söyledikten sonra herhalde. Öyle mi diyorsun. Ol, Neyse canım, olmaz zaten. Diye. Evet bunu Rasim Ozan Kütahyalı ya söylemiş. Yani onun, onun haberi bu taraf gazetesinden. Kılıçdaroğlu'nun da arkasındayım. Kemal Bey'in liderliği altında seçimlere gidilmesi gerektiğini söylemiş. Partiye dışarıdan politika empoze etme gibi bir düşüncem yok demiş. Bu da bir. Benim de elimde iki tane CHP haberi var. Biri e, Gürsel Tekin artık CHP MHK üyesi oldu biliyorsunuz. Ardından da şimdi Genel Başkan Yardımcısı olarak atanmış e, haberlerden biri bu. Diğeri de e, dün verdiğimiz haberin devamı e, Sezen Aksu'nun e, Sezen Aksu Sokağı tabelası yerine geri asılmış. E, bu konuda CHP İzmir Belediye Başkanı, CHP'li İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu e, Sezen Aksu'yu arayıp üzüntülerini iletmiş. Konak Belediye Başkanı e, Hakan Tartan da sokağa tekrardan asacaklarını söylemiş. Sezen Aksu Sokağı tabelasının bu iyi. Yani hani aklı Selim'in e, hakim geldiği ne oluyor ya denilen bir durumun destekleniyor olması iyi diye bakmak lazım. E, bir pompon kız olayları olduydu e, Sen yoktun o programda abi. E, pompon kızların daha düzgün giyindikleri. Ee, ve böyle gösteri yaptıkları e, bir durum yaşandı Emin Erdoğan'la birlikte e, aşağı mı ile mi çıktılar pampanya kızı? Ya böyle işte daha böyle işte kapalı diyebileceğimiz işte Hı. normalde mini short body falanla çıkıyorlar anladığım e, daha işte dekolteleri kapatılmış daha mazbut. Hı birileri çıktılar. Koridor ha? kızlarından farklı yani. Ya yani, tabii ki. E, farkımız olsun diye düşündük biz zaten. E, bunu pek söylemiyorduk aslında Volkan'la şimdi. Ay Allah. Turizmi arttırmayalım bir radyoya. Ama artık bekliyoruz. Buyurun. Eee Ukraynalı 10 kızı giydirmişler Emin Erdoğan olduğu için. E, hmm. ve e, bu tabii sansür olarak geç çünkü nasıl yapılacağını dair kurallar var. E, bu konuda 3200 İsviçre frangı ceza verilmiş. Basketbol Federasyonu'na ve bunun dışında da bir ceza daha verilmiş FIBA tarafından. Federasyona yardımcı antrenör Uğur, Ömer Uğuratanın yanlış yerde oturması bile de 5000 İsviçre frangı ceza kesilmiş. Yani bir 3200 pompon kız cezası var. Bir de 5000 İsviçre frangı yanlış yer cezası var. Bunun Halk Partisi ile ilişkisine Hiç bir alakası Aa, yok. yok. Yok o, o haberleri geride bıraktık. Atlayarak gidiyoruz. Ya. Bir de son kötü haber vereyim. Kötü bitirelim günü. Tabii kime kötü o ayrı bir konunun cevabını veririz belki. Ee, Azerbaycan'dan Türkiye'ye kötü haber varmış. Eyvah neymiş o yani... Bir millet iki devletten bahsediyor. Bunlar Türk olamazlar abi. Resmen kazık yiyoruz. Ee, Azerbaycan Nabukoya alternatif bir proje için düğmeye basıyormuş. Yok artık. Biz o kadar yıl uğraştaydın şu boru bizden geçsin diye yapmadık iş bırakmayalım. Türkiye olarak gelsen öz kardeşimiz hep böyledir zaten bu işler. Maalesef maalesef. Ee, yani o döşenen borular pek anlamlı olmayabilirmiş bu durumda ve bununla ilgili e, yıllardır devam eden bütün dış politikanın bunu endekste olması ise herhalde e, gelip bizim duvarlara vurabilir kafasını politikaları uygulayanlar yumuşak çünkü izolasyonlu süngerli daha uzun vurabilirler böyle evet. kafayı ama şey yani e, ben kötü haber deyince e, kime kötü o ayrı dedim ama baştan hmm. yani mesela bu politikaların uygulayıcısıysan ya da petrol şirketlerinde çalışıyorsan ya da petrol şirketi sahibiysen e bu durumda ya Ben öyle edeyim, olabilir. Tabii onun için kötü. E tabii. E, yani ben e, olmadığım için benim için sorun yok. Ben okyanus ötesi çalışıyorum biliyorsun. O yüzden bu konu beni ilgilendirmiyor. Ama bir gün bu kazılar, koridor kazıları, <gülüyor> sondajları sonuç verirse görürsün. Verirse Nabukoa bağlayı verir. Zaten Nabukoa şimdi nereye bağlayacağını arıyor olacak büyük ihtimalle. Bize bağlayı verir. Fena mı? Hem onlar memnun olur, hem biz memnun oluruz. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi Sokar. Bu şirkette tüm ülkelerin eşit oranda temsil hakkı olacağını söylemiş. Ee, NTV'nin haberi bu. Azeri gözlemciler Agri projesinin Hazar ve Orta Doğu doğalgazını Avrupa'ya taşımasını öngören Nabukko projesinden çok daha kısa sürede tamamlanabileceğini ve önemli doğalgaz tedarikçisi Türkmenistan'ın da projeyle ilgileneceği görüşündeymişler. Bu ne biçim kardeş millet beğenmedin Bence mi? artık biz iki millet iki devlet olalım. Ben o, o konuda... Hayır. İki derken e, üç, beş, yedi olabilir, olabilir. Değil, Çünkü mesela İran'da da muazzam bir Azeri nüfus var. İran, Azerbaycan'da... Tamam. Bir millet, üç devlet. E, Türkmenlerin de günahı var o zaman. Bence öz alaklıydı Bir Türk dünyası mümkün. Bence buna doğru oynamak lazım. Ee, en doğru, en e, güzel, en saf ideoloji bu olabilir. Gerçekten. Saf kelimesini burada tabii ne anlamda kullandığımı bilmiyorum ama <gülüyor> bir Hakikaten de bir de şey var. Yani. İyi mi kötü mü olduğu belli olmayan bir haber de ben vereyim bari. 400 bin çocuk için ilk zil çalmış hazırlık ve ilkokul birinci sınıfa gidecek. 2 milyon 400 bin çocuk için bildiğin dersleri çaldı diyor haber. Yani bu niye kötü? Çünkü eğitim alacaklar iyi. Ama bak ağlayan çocuklar var zaten birisi annesini bırakmak istememiş çocukların. Bu eğitiminde ilerledikçe zaten niye kötü de olabileceğini düşündüğümü göreceksin. Ee, yani söylemeyelim şimdiden ama zaten süreç içinde onlar da anlayacaklardım <gülüyor> ne düştüklerini. Şimdi ağlamaları yersiz. Aslında önümüzdeki bir iki sene içinde daha çok ağlamaları mantıklı olur ama insan alıştıkça ağlamıyor da galiba. Yani evet, benim bildiğim kadarıyla hep evet. birinci sınıfta oluyor ağlama sonra bitiyor. E, bu arada okullarla ilgili aslında e, Kürt e, illerinden de bambaşka şeyler geldi. E, bunu da herhalde yansıtmak lazım. Bu arada ateşkesin bitmesine çok az kaldı. E, ne olacak belli değil. E, herhangi bir adım atılacak mı, atılmayacak mı, atılmayacaksa ne olacak o da belli değil. Hükümetin sorumluluğu ağır. E, şunu söyledi Selahattin Demirtaş, BDP e, eş başkanı. Şu anda örneğin idari modelimiz il, ilçe, belediye ve köy şeklinde ayrılmış. Bunlara biri de bölge eklensin diyoruz. Dolayısıyla bir bölge yönetimi anayasada tariflenirse bu bölge yönetiminin yetkileri ve iş de seçim usulleri vesaire bunlar yasayla belirlenir diyor. Ve e, Kürt Eğitim ve Dil Hareketi adı altındaki grubun aldığı karar desteklediklerini söylüyor. Ve velilerin çocuklarını 20-25 Eylül tarihlerinde okula göndermeyeceklerini söylemiş hmm. BDP. Çünkü ana dilde eğitimle ilgili hiçbir adım atılmamasında aslında okulları 5 günlük bir boykotla protesto ederek duyurmaya çalışıyor BDP anladığım kadarıyla. Evet, peki bitirelim artık ama. Bitirelim tabi. Ee, ama bulduk mitat Sancar'ın da kulaklarını çınlatacağız. Günün mana ve ehemmiyetini en iyi belirten şarkı olarak Müslüm Gürses'ten fark yaraları dinliyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Ker günahı bir eziet bin siyanı getir. Barımıza dostlar sıkar silahı. Bizi bu dosya daları öldü. Kızı sıkar silahı bizi budak sinyal alır sevdi san öne sinyal severiz gün gelir terk eder neden? Bilmiyiz. Yıllar geçer da onur hasretimiz, bizim hasret yaraları öldürür. Bizi bu aşkı yaraları öldürür. Bizi bu aşkı yaraları. tantım sanki ateşten gömlek içimizden Bizim de gülmek bizi bu fark yaraları <Gülüyor> Seni sanıp ölesiye severim gün gelin. Keder neden bilmeyiz? Yıllar geçer dağ olur hasretimiz, dizin hasret yanar öldürür bizi bu aşkı adamlar. Oh, oh, I'll see